Oh yeah. çek Kainat, bugün 13 Ocak, Pazartesi, yıl 2020, ay 1, gün 13, Kasım 67. 1441, Hicri, Cemaziyel evvel, 18, 1435, Rumi, Aralık 31. Günün sözü, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Çünkü gün gelir, küçümsediğin her şey için önemsediğin bir bedel ödersin. Lev Tolstoy. Ünün tarihi 47 yıl önce bugün 13 Ocak 1973'te öğretmen, çevirmem, sanat tarihçisi ve yazar Sabahattin Eyüboğlu vefat etmiştir. Eyüboğlu, 1908'de Trabzon'un Akçabat ilçesinde doğmuş ve yüksek öğrenimini Fransa'da yapmıştır. Büyük, Büyük saatle Marif Takvimi, takvimi. and turning around That's when they caught me heading down they Keep on going, don't look away That's what they tell me, that's what Tell me that's what they said You're a pretty thought, I suppose Yeah, I'm just trying to hold up as I go And one day I swear I'll spread my wings I'm on my way just me playing those games, And still it's my own fault just the same, I opened up, I let you in, And now these crystal fields are away. I can see my own way home But I don't like this dark road anymore And I don't want to be alone for long I'm Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesi bu Ben Deniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer ve Robert Tayar da bize destek veriyorlar Günaydın. Günaydın. Günaydın Açılışımızı Kalexiko grubundan Fortune Teller Falcı adlı parçayla yaptık Alcıyöz albümünden şöyle diyor sözlerinde de yaklaşık olarak çevirecek olursak Günün birinde ben emin ederim kanatlarımı açıp uçacağım daha güzel şeylere gideceğim ee, Şimdi bir falcıyla yürüyorum kendi evime giden yolu da görebiliyorum Ama bu kara yolu karanlık yolu artık daha fazla yaşamak istemiyorum sevmiyorum Ve tek başıma burada yürümek istemiyorum bu karanlık yolda diye giden hem karamsar hem de umut verici bir şarkıydı. Şimdi bunu neden çaldığımızı Eduardo Galeano'ya bakarak görelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. KESEL YAYINCILIK Kehanetler Peruda bir falcı kadın üzerimi kırmızı güllerle kapladı ve yazgıma okudu. Ardından müjdeledi. Bir ay içinde bir onur ödülü alacaksın. Güldüm. Bana çiçekler ve başarı kutlamaları sunan o meçhul kadının sonsuz iyiliğine güldüm ve komik tarafı neresi bilemediğim onur sözcüğüne güldüm. Çünkü aklıma... Eski bir mahalle arkadaşım geldi. Çok cahil ama doğrucu bu arkadaş parmağını kaldırarak sık sık şöyle bir hüküm verirdi. Yazarlar her ya da geç burjolaşırlar. İşte bu yüzden güldüm. Falcık adında benim gülmeme güldü. Bir ay sonra, tam tamına bir ay sonra Montevideo'dan bir telgraf aldım. Telgraf Şili'de bana bir Onur ödülü verildiğini haber veriyordu. Bu Jose Carrasco ödülüydü. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım. 1910'da bugün ilk kamu yayıncılığı, radyo kamu yayıncılığı gerçekleşmiş. Ve New York'taki Metropolitan Opera House'ta, opera evinde Cavalleria Rusticana ve Pagliacci operalarından e, Aryalar ve yansıtmalar ekranları doldurmuş ekranları değil tabi radyoları radyo S sunucularını radyo speakerlar yok neydi seslerini operler evet evet, evet. 1960'ta gulag e, sistemi yani gulag takım adasında zorunlu iş e, emekçi kampları yani işçileri insanları zorla ...köle olarak çalıştırıyorlar... ...Sovyetler Birliği'nde... ...o 1960 yılında... ...nihayet resmen... ...kaldırılmış... ...arkasında büyük bir mirasla... ...kanlı bir mirasla kaldırılmış... ...daha önceden kaydettiğimiz... ...Wikipedia'nın internet sitesinde olan verilere göre... ...çalışma kampları... ...yönetim başı idaresi olarak da Türkçe çeviriliyormuş kulaklar... ...Sovyetler Birliği hükümetinin... ...cezai çalıştırma kampları sisteminin... ...aslında... ...Rusya karşılığı manasına geliyor... Sovyet rejimi karşıtı unsurların yani siyasi suçluların hızla kovuşturulması ve toplumdan soyutlanması için 25 Nisan 1930 tarihinden e, tarihinde kurulan bu tür bir yargı ve infaz sistemi varmış. Zaman içinde Sovyetler Birliği'nin birçok yerinde çok sayıda çalışma kampının bünyesinde barındırmış. Batı dünyası gulak kavramını ise ilk kez Alexander Solzhenitsyn doğru söyledin değil mi? Solzhenitsyn. E, Solzhenitsyn'in kitabı Gulak Takım Adaları kitabıyla. E, Tanımış. 30 yılda yüz binlerce belki de milyonlarca insan korkunç akıl almaz derecede korkunç şartlarda Stalin diktatörlüğünde çalıştırıldı öldüler perişan oldular 30 yıl şimdi de Xinjiang'da Çin'de Çin Komünist Partisi'nin öncülüğünde e, Doğu Türkistan Müslümanlarını Türklerini ...zorunlu olarak çalıştırıyorlar... ...bütün belgeleri ortaya dökülmüş vaziyette... ...belli başlı... ...büyük batı şirketleri için köle... ...emeği olarak çalıştırılıyorlar... ...evet GULAK isimleri verilmeden de önce... ...1918 yılından kapatıldığı... ...tarih 1960'lara kadar... ...18 milyon kişi... ...bu kamplardan geçirilmiş... ...18 milyon... Evet. Resmi olmayan rakamlara göre 1 milyon 600 bin kişi hayatını kaybetmiş buralarda. Bu rakam bazı araştırmalarda 2.7 milyona kadar varıyormuş efendim. Evet yani facianın büyüklüğünü sadece bu son sözün ettiği iki rakamdan öğrenmemiz, düşünmemiz mümkün. 18 milyon insan 30 yıl içinde bu kamplarda süründürülmüş ve bunlardan yaklaşık 2 milyonu da hayatını kaybetmiş gün hayallerini, rüyalarını ve mutluluklarını kaybedenleri hiç saymıyoruz bile. Bu fiziki kayıplar ve sosyal özür dilerim. Sosyal bilimlere de geçmiş bu kavram Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki yerli Yuki derilerine yapılan Yuki soykırımında Yuki'lerin Tazmanya yerlileri gibi neredeyse avlanıp hapis benzeri ölümcül kampları kapatılmaları soykırım araştırmacısı Benjamin Medley tarafından etnik kulak olarak nitelendirilen bir kavram üzerinden okunmuş, açıklanmış ve yazılmış etnik kulaklar Avustralya mı Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ama Tazmanya yerlerindeki gibi bir örnek veriliyor, evet, orada da aynı şey olur orada da aynı şey yuk var mı yük yerleri hala acaba bilmiyorum ...bakmak lazım... ...şimdi kafadan uydurabilecek halimiz yok... ...bir... ...milyonun üzerinde... ...bir milyon iki yüz bin kişiye yakını da... ...şimdi de ...korkunç yüz okuma... ...tekniklerinin de kullanıldığı... ...korkunç şeyler, kültürleri... ...dilleri, dinleri... ...hepsi siliniyor... ...yeni baştan yapılıyor... ...o da günümüzün kulakları... ...Çin'de oluyor... Evet 1968'de bugün de Johnny Cash Folsom eyalet hapishanesinde ilk defa canlı olarak konser vermiş. Bunlar tarihe geçecektir. Muazzam bir e, bağlılıkla yani ona hayranlıkla mahkumlar izleyeceklerdir. Evet şimdi günün haberlerini e, geçelim. Dünün haberlerini bıraktıktan sonra kere de tarihte bugünü şöyle de söyleyelim. Yalnız e, akademisyenler barış bildirisinin dördüncü yılı arkada kaldı. Bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenler e, bunun tam dört yıl geçti bunun üzerinden. Onu bir Biyanet'ten e, okuyarak devam edelim. 11 Ocak Cumartesi günü Tansu Pişkin'in İmza Tansu Pişkin imzalı bir haberde anıldı. Bu bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenler barış istemenin suç olmadığını dördüncü yılın sonunda bir kez de hukuki yolla ispatlamış oldular. Barış istedikleri için kendi deyimleriyle sivil ölüme mahkum edilen akademisyenler bugün hala işsiz, hala pasaportsuz, hala öğrencilerinden uzak. Yani Kürt illerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı 1128 akademisyen 10 Ocak 2016'da bir metin imzalamıştı. Sonraki imzalarla beraber bu sayı 2212'ye kadar ulaşmıştı. İlk olarak gerek legal yetkililer gerekse illegal kişiler tarafından hedef gösterildi. Troller tarafından arkası da geldi. Sözleşmeleri yenilenmeyerek istifaya zorlanarak veya kanun hükmünde kararnamelerle KHK'larla üniversitelerdeki görevlerinden edildiler Devamı da geldi yurt dışında olanların da Türkiye'de kalanların da pasaportlarına tahdit kondu Kısıtlama getirildi Türkiye dışındakiler sürgüne ülkede kalanlar da tırnak içinde kısmi hapishane şartlarına mecbur edildi Bir basın açıklaması yapma durumunda kaldılar bu açıklamayı yapan dört akademisyen daha sonra yaklaşık iki ay kadar da tutuklu kalacaktı. 5 Aralık 2017'de dört akademisyeni ek olarak imzacı akademisyenlerin neredeyse tamamı için hukuki süreç başlatılmıştı. Hemen bir özet geçeyim. 822 imzacı ağır ceza mahkemeleri huzuruna çıktı diye yazıyor gazete duvarın haberinde de. Adalet Sarayı'nda toplam 305 gün geçirmişler ve toplam 2000... 427 duruşmaya katılmışlar. Davaların sürdüğü dönemde Onur Hamzoğlu, Serdar Başçetin, Hanife Barış ve Tuna Altınel'de başka gerekçelerle tutuklanmışlar ve hapis yatmışlar. Evet. Yani 88.700 başvuruyu da komisyon, o halk kapsamında doğrudan KHK hükümleriyle tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik burslarının kesilmesi emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan yetkili OHAL olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu 126.300 başvurudan 98.300'ünü karara bağladı. 88.000 89.000'e yakınını reddetti. 9.600 başvuruyu kabul etti. Hiçbir barış akademisini de bu kısıtlı kabul sayısının içinde bile yer almadı.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 demelerinin dördüncü yıl döneminde İstanbul Tabip Odası'nda buluşmuşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Semih Savaşal, barışçın akademisyenlerin önemini, geçmişte çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. Akademi bunlara tavırsız kalmamıştı. Bu bir milattır akademi açısından sözleriyle anlatmış. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Esra Mungan ise hukuk fakülteleri bir araya gelip biz artık ders vermiyoruz. Çünkü kanunun işlemediği bir ülkede söz konusu bu ülkede ders söz konusu olmamalıydı demeliydi. Sözleriyle ifade etmiş yaşanan durumu. Evet. Tarihse bugün böyle işte dört yıl olmuş yenilerde de yeni haber İstanbul'da dört onda yedi büyüklüğünde bir deprem oldu Marmara bölgesinin genelinde hissedildi Kandilli Rasathanesi Silivri açıkları olarak merkez üstünü belirtti. Deprem büyüklüğü 4,7. E, Afad depremin derinliğini 7 kilometre Kandilli Rasathanesi ise 16 kilometre olarak verdi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem sonrası kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtti e, bir diğer taraftan da Filipinler'de e, başkent Manila'nın güneyindeki Taal yanarda harekete geçti okullar tatil edildi patlamanın etkisiyle gökyüzünde şimşekler oluşmuş Indifa, evet. Üçüncü seviyeymiş. Magma, sormuşlar Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün internet sitesinden yapılanı paylaşımda daha doğrusu bu cevap verilmiş. Magma yüzeye yakın ve yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir? Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir demiş. Yani devam ediyor tehlike. Yeni Zelanda'da da bayağı 20 küsur insanın hayatına mal olan bir Volkanik indifada olmuştu onu da hatırlatalım yaklaşık bir ay kadar önce Evet şimdi günün haberlerine de bakalım İran'dan Ukrayna uçağıyla ilgili açıklama Biz bu, bu, orada bırakmıştık e, açık gazetede kimin ne olduğu belli değildi ne, nasıl oldu bu olayın parçası bile bulunmadı. Pa çok feci bir durumdu. Ukrayna Hava Yolları'na ait tarifeli yolcu uçağının İran'dan bir açıklama geldi. Dünyanın en tuhaf açıklamalarından bir tanesi. Yanlışlıkla düşürdük diyorlar. Hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma tarafı, sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı bütün e, haber ajanslarında. BBC'de ve diğerlerinde görmek mümkün fakat ve göz göre göre de yalan söylediler. İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Ali Abedzade, geçtiğimiz günlerde Tahran açıklarında düşen uçakla ilgili olarak yaptığı açıklamasında söylentilerini gerçeği yansıtmadığını söylemişti. 10 Ocak Cuma günü geçtiğimiz Cuma günü bu açıklamayı yapmış, söylemiştik bunu zaten. Evet. Ama Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacizade, uçağın cruise füzesi seyir füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylüyor. Tabi bunun bir insani hata olduğunu söylemek de bundan daha e, vahim bir ter, terminoloji olamaz. Daha gayri insani bir şey düşünmek mümkün değil. Evet. Yani e, çok e, 70, 176 kişiydi içinde hepsi öldü personelle beraber. Çok sayıda Kanada vatandaşı, Ukrayna vatandaşı, İran vatandaşı da vardı işlerinde en çok Kanada vatandaşı. Dışişleri Bakanı Cavad Zarif özür diledi. Cumhurbaşkanı Ruhani bunun affedilmez bir hata olduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de sorumlular hesap vermeli şeklinde bir çağrı yaptı. Uçakta 63 vatandaşını kaybeden... Kanada'nın başbakanı Justin Trudeau ile de telefonda konuşmuş ruhani olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği sözünü vermiş ve sorumluların cezalandırılacağını söylemiş. Çok acayip olay sırasında iletişim hatlarında sorun yaşandığını savunmuş hacizade sistemin hedefe vurmak için 10 saniyesi vardı. Operatör bu sürede yanlış bir karar verdi ve uçak vuruldu tek bir kişinin aceleci hareketiyle uçak düşürüldü demiş Yani tek bir acelecilik 176 kişinin yok olmasına yol açıyor evet ve göz göre göre de yalan söyleniyor bu olayın ardından da ama şu oldu İran'da Ukrayna ait bu yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün itirafından sonra insani bir hatayı kabul etmeyen insanlar sokaklara döküldüler ve başkent Tahran'da muazzam protestolar var Hükümet karşıtı sloganlar yükseliyor. Emir Kebir, Tahran ve Şerif üniversitelerinde anma törenlerinde rejim karşıtı sloganlar var. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre uçakta 14 öğrencisini kaybeden Şerif Üniversitesi'nin önünde kalabalık Süleymani katildir, Rehbey, rehberi hama, hamaneyi cahildir sözleriyle tepkilerini dile getirmişler. İsfahan'ın tarihi siusepol köprüsünde toplanan kalabalıkta halk dilencilik yapıyor. Ağa yani Hamaney efendilik yapıyor. Velayeti fakihe ölüm. Hamaney katildir. Velayeti batıldır diyorlar. Düşman buradadır. Yalan yeri ABD'dir diyorlar şeklinde. Sosyal medyaya yansıtan, yansıyan görüntülerde de halkın Hamaney ve yönetimin istifasını talep ettiği görülüyor. Hamedan, Şiraz ve Reşt gibi kentlerde de anma törenlerinde rejim karşıtı sloganlar atılmış polisinde. Ülkenin tamamına yayıldığı belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nda da var bu haber. Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahavaz, Kazuin, Kirmanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklarda göstericiler. Kasım Süleyman'ın posterini yırtıyorlar. Çöp konteynerlerini yakarak Yolları trafiğe kapatıyorlar Diktatöre ölüm ve hameneye ölüm Sloganları atıyorlar Ete yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsan kızı faize Haşimi De gösterilere katılanlar arasındaymış Devrim polisin ve devrim Muhafızlarının sert müdahalesi üzerine Slogan atarak yolu kapatan göstericiler Uzun trafik kuyruklarının Oluşmasına neden oluyorlar Azadi yani özgürlük meydanında Oraya giden yollarda da Yoğunluk var ee, Yoğun bir Tepki var ee, Özellikle göz, fotoğraflarda ve bazı Videolarda <gülüyor> görünce insan, e, Hümeyni'nin aslında Bir şekilde El koyduğu devrim 1979'daki Devrimi de hatırlamadan Edemiyor çünkü Şaha karşı Yükselen Büyük devrim dalgasında kadınların ön, en büyük öncülüğü yaptığını da net olarak hatırlıyoruz. 40 yıl oldu üzerinden geçti. Ve e, ilk İran Anayasasında 6 ay hüküm süren devrim anayasasında da ana bölüm kadınların büyük cesur mücadelesine yer veriliyordu. Şimdi kadınların gene ön planda olduğu görülüyor. İlginç bir şey. Evet. İran, isyan polisini de devreye sokmuş durumda ama büyüyor. Büyük bir şey var. Protestolara karşı göz yaşartıcı gaz bombaları kullanılıyor. Ama baya büyük yatıştırılması zor olan bir şey var. Bak, kadınların fotoğraflarına bak. Hepsi... Büyük bir cesaretle sokaklarda protesto ediyorlar. Ve başları da çık. Evet yani kısmen. Protestolar sırasında eylemcilerin büyük çoğunluğunun yere resmedilmiş, bir üniversitede gerçekleşen protesto gösterisinde yere resmedilmiş bayrakları da Amerika ve İsrail bayraklarının da basmadan etrafında dolaşarak geçmeleri de dikkat çeken e, durumlar arasındaymış. Evet önemli bir gelişme takip etmeye çalışacağız berabercesininle. Irak'ta da Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı yapılmış. Dört Iraklı askerin yaralandığı haberi var. BBC'den bir haber bu. Ee, Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan saldırısı sunduğu ölmesinin ardından İran intikam alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Bu arada Irak Balad üstüne havan topuyla bir saldırı var. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. ...güvenlik güçleri 4 Irak askerinin... ...yaralandığını söylüyor. Bu aynı haber... ...ama Baladüs'ünü gördük şimdi... ...BBC Türkçeden. Öte yandan Libya'da... Ya, ...Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu da... ...Türkiye'ye ait bir İHA'nın... ...düşürüldüğünü söylemiş. Ee, bu da... ...T24'ten aldığımız bir haber... ...Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun... ...havan mermileri taşıyan... ...bir İHA, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı düşürüldüğünü duyurmuş. Şimdi ateşkes sağlandı mı sağlanmadı mı? İkisi de var. Ateşkes sağlandı haberleri de var. Bir saat önce yani yaklaşık bir buçuk saat, iki saat önce kadar gelen haberde BBC Türkçe'den... ...Başbakan Sarraj General Hafter'in Moskova'da ateşkes anlaşmasını imzalamalarının bugün beklendiği haberi vardı bir Rus devlet haber ajansı Ria Novosti de bu konuda Rusya ile işbirliği yaptığını söylemiş Türkiye'nin Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi diye bir haberde var Doç'e velet Türkçe'den gece arızın ateşkesin devreye girdiği haberi var. Ee, aynı zamanda İdlib'te de ateşkes sağlandığından bahsediliyor ama ateşkese saatler kala Esad güçlerinin yaptığı hava saldırısında ikisi çocuk 17 sivil hayatını kaybetti. Sivil yerleşimlere düzenlendi bu saldırı ve ölü sayısında artmasına endişe ediyorlardı tekrardan bir bakmak lazım evet Libya'daki şey de belli değil yani her iki tarafta birbirini suçluyor ateşkesi çiğnemekle son Guardian haberi de Pazar günkü elimize geçen buydu Patrick Winter imzalı yani Rusya Türkiye ile e, Rusya ve Türkiye'nin öncülüğünde yapılmış ateşkesse rağmen de daha fazla asker yığına yapıldığı da belirtiliyordu. Birleşmiş uç. Milletler Libya destek misyonda Libya'da varılan ateşkesin yakın zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konulu konferansın başarılı olmasının önünü açacağını söylemiş. Barış anlaşması için de aynı zamanda çalışmalar varmış Birleşmiş Milletler nezdinde. Evet çok karışık yani tamamen böyle savaş rüzgarlarının her an kuvvetle esmesi ve daha da ciddi sonuçlara yol açması ihtimali var. Wall Street Journal'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın askerlerini çek çağrısına ...ne cevap verdiğini yazmış... ...Amerika Birleşik Devleti Irak'ın petrol gelirlerinin... ...bulunduğu banka hesabını kaybeder... ...demiş... ...para konuşur demiş yani... ...ve çekinmiyoruz da demişler aslında... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Bağdat'ın askerlerinin Irak'taki üstlerden... ...nasıl çekileceğini belirlemesi için... ...bir delegasyon göndermesi talebini... ...reddetmiş, biz buradan çekinmiyoruz demiş... ...bu arada... ...bir de çeşme yakınlarında... ...sığınmacı teknesi batmış... ...en az 11 ölü olduğu ...belki de daha fazla öyle mi? Evet. Tam son rakamı... ...bilemedim benim elimde... ...11... ...kişinin öldüğü... Ya, ...pardon Diken'den... ...Döcevel'e de 11 diyor... ...Diken... De, ...portalinde de 12 diyor... ...Iyon Denizi'nde... ...Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde... ...Paksu Adası açıklarında... 50 sığınmacının bulunduğu teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş. Alışına gelen muazzam trajedilerden bir diğeri. Yani Birleşmiş Milletler rakamına göre 2019'da 74.500 göçmen ve sığınmacı Yunanistan'a kaçmış durumda. Ama pek çok da ölüm var. Bu arada bir de... E, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya savaş gemilerinin çarpışmanın eşiğinden döndükleri haberi var. Taciz. BBC'den bu da. Yani Umman denizinde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisine saldırgan bir şekilde yaklaştığını açıklamış. Amerikan donanması. Görüntüler de yayınlanmış. Rus mürettebatı uyarıları dikkate almadı demiş. E, Feragut adlı savaş gemisi 5 uyarı sinyalini dikkate almadı demiş. Yani Feragat gemisinden Rus gemisine giden Rusların uluslararası yasaları ihlal ettiğini savunmuş. Rusya da reddetmiş. Gemideki mürettebat profesyonelce hareket etmiştir. Davetsiz misafir o demiş. Bu arada çarpışmamak için manevra yaptık demiş. Umman demişken Umman Sultanı Kabus bin Said 73'ü özür dilerim 79 yaşında hayatını kaybetmiş ve ülkede 3 gün yas ilan edilmiş efendim. E, yerine geçen velihat var. Kendisine velihat dediğime bakmayın. Genç bir isim değil. E, Tarık bin Teymur el-Said. E, daha doğrusu Umman'ın yeni sultanı Haysen bin Tarık bin Teymur el-Said'miş. Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi de yani Muhammed bin Zaid de kendisini ziyaret etmiş. Ziyarette Umman Sultanı Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi Muhammed bin Zaid'in elini sıkmayı reddettiği e, görüntüsü damgasını vurmuş. Hafif bir gerginlik varmış etrafta o şan böyle ıı, şatafatlı sarayın içerisinde ama petrol çıkartmaya hızla devam edeceğini de ilan etmiş umman mı efendim Uman, evet. hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nde de fırtına ve kasırga felaketi 11 ölü Doğu Çebeli'nin haberi çok yani güney Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde pek çok eyalette kasırgalar ve fırtınalar esiyor ...en az 11 ölü... ...Teksas'ta, Alabama'da, Louisiana'da... ...başta bunlar olmak üzere... ...çok sayıda eyalette... ...yani 260 bine yakında... ...evde, hanede... ...elektrik kesintisi yaşanmış... ...binlerce uçak seferi iptal edilmiş... ...mahazam artık yeni... ...normal bunlar tabi... Evet ...yani küresel değişikliğinin... ...sonuçları bunlar... ...krizin ta kendisi... ...evet... ...bunlardan da bahsedeceğiz... En önemli haberi de şimdi ilk yarım saati bitirdikten sonra ikinci yarıdan başlatalım. Ee, yani Greta Thunberg ve 20 arkadaşı bu Perşembe günü başlayacak büyük bir şey başlatıyorlar. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Davos'ta Dünya Ekonomi Konferansı başlayacak. Onun 50. yıl, yıl, yıl dönümü. Davos'un Dünya Ekonomik Forumu'nun ve felaketi def etmek 50 yıllık ömrü içinde Dünya Ekonomik Forumu'ndan çıkacak en iyi iş kararı olacaktır diyorlar ve Davos'ta dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini derhal terk etmelerini söyleyeceğiz diyorlar. Günün ve haftanın hatta bu yılın en önemli ilk haberi olarak nitelendirilebilir bu. ...çok sayıda iklim aktivistinin... ...imzasını taşıyor. Ondan bahsedeceğiz... ...birazdan size. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete... ...devam ediyor. Saat 8.40'a... ...geliyor. Ve biraz önce sözünü ettiğimiz... ...önemli haberin... ...takibini yapmaya çalışacağız. Veta Thunberg ve arkadaşları... ...dünya liderlerine... ...fosil yakıt cinnetine son vermelerini söyleyen bir açık mektup yazdılar. Bu önemli. Aslında daha önceden de Greta Thunberg'in yaptığı bir konuşmadan yapılmış bir şarkıyı da dinleterek başlayabiliriz. Megan Washington'la Robert Davidson'ın birlikte yaptıkları Avustralyalı müzisyen Megan Washington'ın besteci Robert Davidson'la bir e, New York'ta Eylül ayında Greta Thunberg'in yaptığı bir konuşmanın önemli, çok önemli How dare you? Bu ne cüret konuşmasından yaptıkları bir e, önemli müzik parçası vardı. Yani Greta'nın konuşması punk kelimesinin tanımına tamamen uygun ve hayatımda, bütün hayatımda yazdığım bütün şarkılardan daha önemli onu geleceğe bakarken onu eklemeden repertuarımı yapamazdım diyor Megan Washington ve Rob Robert Davidson'la Rob diyor o da tam bir dahi aslında onun besteleri hepimizin içinde müzik olduğunu gösteriyor ve kalbimizden tutkuyla bahsettiğimizi gösteriyor diyor Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago, and in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? Uh, my message is that we'll be watching you. Evet, felaketi def etmek... ...50 yıllık ömrü içinde... ...Dünya Ekonomik Forumundan çıkacak... ...en iyi iş kararı olacaktır... ...diyor Greta Thunberg... İsveçli aktivist... ...17 yaşındaki çevre aktivisti... ...ve diğer... 20 aktivistle birlikte imzaladıkları açık mektup yeni 10 yıla girerken dünyanın durumu hakkında size Robert Davidson'ın performansıyla bunu eklerken Meghan Washington'ın performansını arkaya alarak söylüyoruz şimdi okuyoruz. Daos'ta dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terk etmelerini söyleyeceğiz. Yeni bir on yıla yeni girdik. Öyle bir on yıl ki bu, geleceğimizin neye benzeyeceğini kararlaştırmakta her ayın hatta her günün can alıcı önemi olacak. Ocak sonuna doğru şirketlerin baş yöneticileri, yatırımcılar ve siyasetçiler, siyaset yapıcılar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 50. yıl dönümü için Davos'ta toplanacaklar. Dünyanın dört bir yanından genç iklim aktivistleri ve okul grevcileri de bu liderlere baskı yapmak üzere orada olacaklar. Bu yılki forumda tüm şirketlerin, bankaların, kurumların ve hükümet temsilcilerinin fosil yakıt arama ve çıkartma faaliyetlerine yapılan tüm yatırımları derhal durdurmasını, tüm fosil yakıt sübvansiyonlarını derhal sona erdirmesini, Fosil yakıtlara yaptıkları yatırımları da derhal ve tümüyle geri çekmesini talep ediyoruz. Bunların 2050'de, 2030'da hatta 2020'de bile yapılmasını istemiyoruz. Bunların şimdi yapılmasını istiyoruz biz. Hemen şimdi deyiminde olduğu gibi. Dünyanın karmaşık ve çetrefilli bir yer olduğunu taleplerimizin de kolay yerine getirilir şeyler olmayabileceğini gayet iyi anlıyor ve biliyoruz. Ne var ki, iklim krizide son derece karmaşık ve çetrefilli bir şey ve bu bir acil durum. Acil durumlarda konfor bölgenizin dışına çıkar ve çok rahatlatıcı olmayan ya da nahoş bazı kararlar alırsınız. Açık konuşalım. İklim ve çevre acil durumu konusunda kolay, rahat veya hoş olan tek bir şey bile yok. Gençler kendilerinden büyük nesiller ve iktidardakiler tarafından iyice yüzüstü bırakılmaktalar. Bazıları bizim çok fazla şey istediğimizi düşünüyor olabilir. Ama bu hızla sürdürülebilir bir dönüşümü başlatmak için gereken gayretin aslında en azı. Bunun hala 2020 yılında yapılmamış olması bile açıkçası utanç verici. Gel gelelim Rainforest Forest Action Yağmur Ormanları Eylemi adlı kuruluşun raporuna bakılırsa 2015 Paris Anlaşmasından bu yana 33 majör küresel banka fosil yakıtlara ortaklaşa 1, ya da 1.9 trilyon dolar ya, ya da 1,5 trilyon sterlin Akıttılar. bu milyar değil hı hı. trilyon büyük TL uluslararası para fonu IMF e, sadece 2014 2017 yılında dünyanın fosil yakıtlara 5,2 trilyon büyük TL dolarlık sübvansiyon harcaması yaptığını saptıyor bunun sona ermesi şart finans dünyasının gezegene ve onun üstünde yaşayan insanlarla tüm diğer canlı türlerine karşı sorumluluğu var aslına bakılırsa üzerinde yaşadıkları gezegenin serpilip gelişmesini garanti altına almanın her şirketin ve her hisse senedi sahibinin çıkarına olması gerekir ne var ki tarih şirketler aleminin kendini dünyaya karşı sorumlu tutma konusunda istekli olduğunu göstermiyor öyleyse Onları sorumlu tutma yükümlülüğü de biz çocukların üstüne düşüyor. Dünya liderlerini bu gezegen krizinin yüreğinin tam ortasında duran fosil yakıt ekonomisine yatırım yapmaya artık son vermeye çağırıyoruz. Onlar paralarını şu anda zaten var olan sürdürülebilir teknolojilere araştırmalara ve doğanın onarım ve sağaltılmasına yatırmalılar. Kısa vadeli kâr güdüsü. Hayatın uzun vadeli istikrarını gölgede bırakmamalı. Davos'ta bu yılki toplantının ana konusu, tırnak, birbirine tutunan ve sürdürülebilen bir dünyanın paydaşları, tırnağı kapat, şeklinde belirlenmiş. Dünya Ekonomi Forumu'nun internet sitesine bakılırsa, liderler, İklim değişikliği konusunda kaydettiğimiz küresel ilerlemeyi daha ileri götürmek üzere ortaya atılan fikirleri tartışmak üzere bir araya gelecekler. Bu, aciliyet durumunu kavradıklarını ve buna öncelik verdiklerini söylediklerine göre, bizim talebimizde o kadar abartılı ve zorlama bir şey sayılmasa gerek. Fosil yakıt endüstrisine yapılan bu yatırımları derhal kesmekten daha azını yapmak, Hayatın kendisine ihanet etmek olacaktır. Günümüzün işler böyle gelmiş böyle gider anlayışı insanlığa karşı suç halini alıyor artık. İnsanlığa karşı suç Hı -hı. halini alıyor. Bu cinnete bir son verme konusunda liderlerin kendi üstlerine düşen rolü oynamasını talep etmekteyiz. Geleceğimiz söz konusu. Liderler de ona yatırım yapsınlar işte. Böyle bitiyor. İmzalar da Greta Thunberg, Stockholm, İsveç'ten gelen 17 yaşındaki çevre aktivisti. Bu makale adları yazılı şu diğer iklim aktivistleriyle birlikte kaleme alınmıştır. Luisa Neubauer, Almanya, Tokata Iron Eyes, Amerika Birleşik Devletleri, Jean-Hinchcliff, Avustralya, Daniel Ferreira, De Assis, Robin Julian, France; Robin Julian, France; Lissipria Kangujam, India; Holly Gillibrand, Scotland; Alejandro Martinez, Spain; Isabel Axelsson, Sweden; Sofia Axelsson, Sweden; Jarl, Sweden; Mina Pohankova, Sweden; Linus Dolder, Switzerland; Joël Enrique Peña Panichin, Chile; David Wicker. İtalya, Julia Haddad, Lübnan, Oladosu Adenike, Nijerya, İkbal Bedreddin, Pakistan, Aşak Makicjan, Rusya, Vanessa Kate, Uganda. Bu imzalarla yazılmış Dawosta, dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terk etmelerini söyleyeceğiz diye üç günlük bir şey yapıyorlar, bir eylem planı ve bu dünyadaki en radikal şeylerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor çünkü doğrudan doğruya hedef aldıkları bütün şirketler, bankalar kurumlar ve hükümet temsilcileri fosil yakıt arama ve çıkartmaya son bütün yatırımlar derhal durmalı bütün sübvansiyonlar derhal bitirilmeli fosil yakıtları yapılan yatırımlar derhal ve tümüyle geri çekilmesi talebiyle geliyor Bu oldukça önemli bir şey evet efendim Zaten iklim hareketi de Wall Street'i Amerika Birleşik Devletleri'nde de hedef aldı. Ee, ve geçen hafta sonunda da sözün ettiğimiz gibi stop the money pipeline. Ee, para boru hattını durduralım diyorlar bankacılar, e, sigortacılar ve e, aset nedir o şey yöneticileri, iş, fon. fon yöneticileri de gezegeni yok eden şirketlerle ilişkilerini kesmeleri isteniyor. Çok büyük bir hareketin de artık son demlerini neredeyse yaşamakta olan dünyadaki hayatın üzerine kuvvetli bir şey giriş başladı. Avustralya'da da mesela on binlerce kişi, 40 binden fazla insan bu bütün kıta boyutunda çıkan yangınları Milyarın üzerinde 1 milyar 200 küsur bin hayvanın öldüğü Tahmin ediliyor Bu da daha, çok daha konservatif bir hesap deniyor Yani çok daha fazlası olabilir On binden fazla Devenin de helikopterlerle ateş açılarak Su için fazla su tükettikleri için Öldürülmesi gibi Akıl almaz boyutta Trafik e, trajik şeyler var Mega yangın öncesi 240 bin kişiye tahliye çağrısı Yapıldı ve büyük Sidney'de ve başka yerlerde büyük protestolar da var. Ve en yaratıcı şeylerden bir tanesi de, pankartlardan bir tanesi de... ''Out Damned Scott, Out I Say'' diye yazıyordu. Hı hı. Yani çık hayatımızdan defol lanetli Scott diyorum bu Macbeth'ten Lady Macbeth'in ünlü tiradından alınmış bir benzetme elindeki kan lekesini paranoid durumda olan suçluluk içinde kıvranan Lady Macbeth Duncan'ı öldürdüğü için kocasıyla birlikte Macbeth elimden çık leke diyor Scott'la spot kelimesinin Shakespeare'den bir alıntı yaparak benzetmişler ya da mesela şöyle yaratıcı pankartlar var. Bu siyasetçiler çok şanslı değil mi? Koalalar oy kullanmıyorlar diyor. Hmm, yani. yani böyle Shakespeare'den koalalara kadar uzanan müthiş önemli bir şey var. Ve çok önemli Avustralya'da muazzam gelişmeler var. Başbakan Morrison'dan kriz yönetiminde hatalar yaptım şeklinde bir itiraf nihayet geldi. Eylül ayından beri süren yangınlarla ...dünya tarihinin gördüğü en büyük felaketine doğru gidiyor kıta boyutunda. Kriz yönetiminde hatalarım var. Yeni bir kamu, bir kamu soruşturması açılmasını desteklediğini söylemiş BBC Türkçeden. E, 2030'a kadar 2005'e kıyasla %28 azaltma taahhüdünde bulunmuştu Paris anlaşması ...ama bu yere yetersiz deniyor iklim değişikliği muazzam etkili. Halbuki Scott Morrison da parlamentoda da daha bir sene, bir buçuk sene önce yaptığı bir konuşmada da korkulacak bir şey yok. Bakın insanlığın yararına diye kömür göstermişti ve tatini birazcık erken aldı döndü ama oradan da Ocak başında Adani şirketiyle büyük bir yeni dünyanın en büyük petro şey kömür şirketiyle de anlaşma yapmak üzere gidecekti şimdi ne olacak bilinmiyor ama 2020'nin yapılan ilk e, şeyine kamuoyu yoklamasına göre e, 9 puan mı 8 puan düşmüş şeyinde news poll yapılan araştırmasında büyük bir düşüşe sebep olmuşlar ama buna karşılık mesela Adani şirketi e, ile ilgili bir haber var Guardian'dan var Siemens şirketi Siemens CEO'su çevre için empati duyuyorum demiş. Bak ne kadar hoş değil evet. mi? Ama e, kontratı bitiremem. Kusura bakmayın. karımız demiş. Yani dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinden biri olan Siemens ya da Siemens nasıl okursanız artık e, yeni Adani e, maden işletmesini Avustralya'da Yapamam demiş, kesemem sözleşmeyi çünkü çok empati duyuyorum çevre meselelerini ama farklı hisse senetleri sahiplerinin sahiplerimizin farklı yararlarını gözetmek zorundayım. Hukuken bağlayıcı ve ...yürütülebilir bir mali sorumluluğum var benim de Evet. E haklı değil mi? Evet. Yani çok empatim var ama seçilmesi gerekiyor bir sonraki seçimde de aynı zamanda. Zemans'ın CEO'sunu... CEO'sun Avustralya'dan bahsediyorum ben efendim. Hmm, Zemans'ın evet. CEO'sunun da aynı şekilde bir sonraki CEO olarak da görünmesi için devamını sürdürmesi evet, gerekiyor. Sürdürülmesi o yüzden kemer sıkmak demek onun için son demek manasına da gelebilir. Mevcut düzen içerisinde. Evet. Yani Bill ne için dergisinde ilginç bir yazı kalemi almıştı. Dünyanın bir numaralı kömür ihracatçısı olarak Avustralya kendi evini yakmakta diyor ve bir kıta olsaydı yani çok acayip aslında birçok açıdan kendine yeterli bir ülke ama şimdi artık küresel ısınmanın açıkça görüldüğünü bir kıta olarak görüldüğünü tespit edebiliyoruz büyük bariyer büyük mercan kayalıkları ağır ağarmalar oluyor sıcak kaynayan adeta okyanus suyundan dolayı büyük kelp ormanları yani yosun ormanları bütün güney kıyılarında sinip gitmiş durumda üçüncüsü şimdi bütün kıta boyunda ateşler yanıyor hiçbir şimdiye kadar olmamış olduğu kadar ve 49 derece celsius mesela geçen şeyde Penrith'te sidney'in batısında büyük bir 49 dereceyle rekor kırılmış gerçek bir inferno, inferno oluyor yani Dante'nin infernosundan cehenneminden görüntüler fakat yani bir mikrokozmos ekonomisi ve tavırları açısından pek az şey yaptılar vatandaşları ama Avustralya diğerlerinden farklı o bölgedeki Pasifik adalarından onun vatandaşları Kanadalılar ve Amerikalılar gibi yüksek tüketim yapıyorlar ve sorumlular ve dünyanın en büyük kömür üreticisi, ihracatçısı olarak devam ediyor ve tek bir kömür baronu Morrison'a ne kadar yatırım yapmış biliyor musun? Bütün diğer politik partilere siyasi partilere yapılan yatırımlardan fazlasını bir tek kişi milyon dolarla vermiş. Ne kadar milyon dolar bilmiyorum ama Clive Palmer adında. Ve eğer metaforlardan hoşlanıyorsan, hı hı. ki biliyorum hoşlandığını. Bayılırım. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi tam e, maketini yapıyormuş bir şey. Anıt yapıyormuş. Titanic. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Clive Palmer. Yani eğer metafor sevenler varsa ve Avustralya'nın aslında bütün medyasını zehirleyen bütün kamuoyu tartışmasını zehirleyen de bir başka Avustralya'nın evladı. O da Rupert Murdoch, Fox News'a bak anlarsın ne olduğunu, bütün yalanların diyorlar. Fakat Avustralya'nın da büyük bir değişikliğe gitme yolunda şimdi yükseldi artık. Yani büyük bir... Um, ...sokaklara dökülen gençler... ...çocuklar da var... ...bakalım ne yapacaklar... ...bu çeşit yani... ...bilimin... ...talep ettiği hız... ...ve cesareti gösterebilecek miyiz... ...gösteremeyecek miyiz... ...diye tartışılıyor... ...Avustralya ile de bir bağlantı kurma... Evet, ...saat 10'dan sonra efendim... ...yani... ...Savaş Bey yazıştık... ...Savaş yazıcıyla... Onun çocukları Deniz vardı, eşi de Ebru bir Cuma günü eyleme katılacaklardı. Bakalım neler olup neler bittiğini de biraz canlı yayından bağlanmayı başarabilirsek onlarla konuşacağız. Çok önemli bir durum var. Yüzde yetmiş beşi Avustralya'nın rekor kırdı. Yani yüzde yetmiş beşinde, ülkenin dörtte üçünde kıta boyutundaki ülkenin bütün hava ve şey sıcaklık rekorları, yangın rekorları hepsi kırıldı. Yani kontrolden çıkmış vaziyette bir de muazzam tabii e, inkarcılar da iş başında. Murdoch'un inkarcıları her yerde şey yapıyorlar. Roger, bir de Avustralya Açık Tenis Turnuvası var. Roger Federer'e de destek alma kredisi İsviçre'den demişler. İsviçreli tenis şampiyonu. E, o da demiş ki. Ben Credit Suisse'in fasulye yakıt endüstrisiyle çok ilgisi var. Bir şey dememiş aslında. Benim iklimime çok sempatim var demiş. Ama sıkıştırıyorlar. Bakalım neler olacak. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese iyi haftalar. Günayd Selahattin merhaba. Ona Gün merhaba, herkese merhaba. Günaydın efendim, merhaba. Kusura bakmayın. Merhaba. Heyecanlandım sizin sesinizi bir hafta sonra duyunca ya. <gülüyor> Özleniyorsunuz efendim öyle değil mi? Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugünün <gülüyor> ana konuları neler şimdi? Neler konuşalım? Hadi böyle... Ben derseniz ee, e, takip ettiğim bir toplantı var. E, bu toplantı Mülkeliler İnsan Hakları Merkezi tarafından Mülki İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmiş cumartesi günü. Ankara. Ben de açık radyo o, o, temsilcisi olarak gittim. İzledim bu o, paneli. Ve çok yararlı bilgiler edindim açıkçası. Onları derleyip aktarmak istiyorum dinleyicilere. böyle çok teşekkür ederim. Demirtaş davası için yapılan bu toplantı benim için çok yararlı oldu. Çok şey öğrendim açıkçası. Bir bu konumuz var. İsterseniz bundan başlayalım ama daha önce sanıyorum sizin değinmek istediğiniz ama ekonomi politik alanına giren bu Davos'ta alternatif Davoslar yapılırdı ama o sefer Davos merkezinde yerleşim merkezinde dile getirecek bir grup aktivistin Evet 3 günlük bir var. eyleme var. Kayak eski yaparak da gideceklermiş galiba. Tam detaylarını bilmiyorum ama Davos'ta. Hı dünyanın bütün en önemli liderlerine e, her açıdan yani şirketlerin baş yöneticileri, CEOları, bütün yatırımcılar ve siyasetçiler, hükümet temsilcilerine dünya ekonomik forumu 50. yıl dönümü için yani yarım yüzyıl olmuş Davos'ta toplanırlarken biz de gençlik aktivistleri ve okul grevcileri olarak bu liderlere bu hayata son vermek için giriştikleri fosil yakıt şeyine son vermeleri için baskı yapmak üzere orada olacağız diyorlar. Oldukça önemli. Yani aslında Davos zirvesi gezegeni bitirenlerin zirvesidir. Evet. Suçluların zirvesidir. Yani ben Davos zirvelerini e, galiba ilk 1987'de Türkiye gündemine düştü. Meşhur o e, Yunanistan gerginliği sırasında Papendra ile bir araya getirilmesi olayıdır Davos'ta. Bir gerginliğin çözümüne ilişkin Klaus Schwab'ın düzenlediği toplantılar. Ondan beridir takip ederim. Yani şu dönemde e, de bu dediğim tanım geçerli. E, gezegeni bitiren şirketler, küresel politikalar, neoliberallerin zirvesidir aslında ve aynı zamanda... Dostlar alışverişte görsün şeklinde de e, bitirdikleri gezegenin sorunlarına ilişkinde son yıllarda bazı paneller eklemeyi de ihmal etmezler. Evet bu seneki ee, geçen sene olduğu gibi bu senenin de ana konusu gene e, internet sitesinden almışlar zaten bu Greta Thunberg ve arkadaşları. Ee, şey diyorlar yani e, aciliyet e, üzerine birbirine tutunan kohezyon halinde ve sürdürülebilen bir dünyanın paydaşları arasında tartışmalar yapacaklarmış yani ileri, küresel ilerlemeyi daha ileri götürmek üzere ortaya atılan fikirleri tartışmak üzere bir araya geliyoruz diyorlar. E, Greta ve arkadaşları da bu cinnete bir son verin artık üstlerine düş, üstlerinize düşen rolü oynayın diyorlar. Şimdi o zaman biz suçluların zirvesini daha sonra geniş olarak konuşmayı üzere bir kenara bırakalım. Ee, ülkemizdeki e, son yıllarda başka e, hukuki katliamlara değinelim. Onların başında da e, Selahattin Demirtaş e, davası geliyor. Selahattin Demirtaş davası aslında Türkiye'nin yakın tarihini anlamak açısından anlaşılıyor. E, önemli e, dikkat edilmesi gereken bu davayı dystopya'kin e, incelemeden yakın tarihi yazmak pek mümkün olmayacak öyle anlaşılıyor. Çünkü Türkiye'nin e, otoriterleşme sürecinin m, tarihi aynı zamanda ve aynı zamanda işte otoriterleşme tek adam rejime e, geçişin tarihi aynı zamanda. O yüzden İzlediğim ee, izlediğim bu toplantıdaki izlenimlerimi aktarmak istiyorum ama öncelikle bu e, bilgileri derleme imkanı veren arkadaşları sayayım. Bunlar Demirtaş'ın e, avukatları, eee Mahsuni Karaman konuşmacılardan biri, Profesör Doktor Başak Çalı, Doktor Kerem Altıparmak, eee Birliği İnsan, Hak, e, İnsan Hakları Merkezi'nin e, temsilcisinin moderatörlüğünde oldu. Toplantı. Ee, şimdi e, dediğim gibi yakın tarihi e, gözden getirirsek Roboski'den Gezi'ye, Gezi'den e, kadar uzatmakta çözüm sürecinin başlangıcına ve oradan e, 2015 Haziran seçimlerine yani e, Demirtaş ve Figen Yüksektağ'ın e, eş başkanlığındaki HDP'nin %13 oy aldığı Haziran 2015 seçimlerine kadar gidelim. Daha geriye de gideriz de oradan başlatalım ve yükselen bir kadim Türkiye tarihinin ve Osmanlı'dan devralan Kürt sorununun çözümüne ilişkin önemli adımların atıldığı ve e, Türkiye politikasıyla e, karşılık bulan bir Kürt siyasi hareketinin bağımsız adaylar olmaksızın daha önce 1991 seçimlerinden itibaren bağımsız adaylarla ya da bir başka bir partinin e, şemsiyesi altında Kürt adaylar parlamentoya dahil oldular. Kendi partileri çerçevesinde Türkiye politikasında %13 oy alan e, işte 6 milyona yakın oy alan bir parti e, gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Bunlara kadar getirelim tarihi ve bir dokunulmazlık kaldırılması, anayasa değişikliğiyle karşı karşıya kaldığımız 2016 Mayıs'ına uzanalım. E, biraz yaklaşık e, e, yakın tarih konsepti içerisinde bakıp Seren Camı'nı da e, anlatıp sonra da şeye geçelim e, durum en son durum nedir ona bakalım isterseniz Onda, sonra bu e, bağlamda baktığımızda dokunulmazlıkların kaldırılması için ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu e, mikrofonlardan da bu yayınlardan da defalarca sözünü ettiğimiz anayasaya aykırıdır ama kaldırılması için oy vereceğiz demiştim. Meselenin önemli bir e, aşaması da budur. Ve e, şöyle bir şey dikkat çekiyor avukatlar. E, özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çözüm süreci, tabii bu arada şunu da koymak lazım. İktidarın en önemli ortağı olan e, cemaat grubuyla, e, Fethullahçı Gülen Hareketi'yle, olan ortaklığında bozulduğu yıllar bu dediğim yıllar. 17-25 Aralık, Aralık tarihinden 2013 unutmayalım. Onu da bu e, sürece rahf diyelim. Ve bu e, bir iktidar e, bacağının, sandalyenin bir bacağının, önemli bir bacağının iktidardan koptuğunu ve aralarındaki çatışmanın da ciddi çalışmalarında başladığının altını çizelim. E, ve bu süreç içerisinde özellikle hukuki alanda e, muhtelif davalar üzerinde iktidar ve hukuk süreci içerisinde etkili olan bu grubun çatışmalarını da belirtelim. Ama biz yine getirelim dokunulmazlıkları kaldırdıktan sonraki süreç ve öncesi ve sonrasında böyle inanılmaz bir fezleke hazırlığı başlıyor, başladığını tanıklıyoruz ki bu konuda bir rakam verdik Kerem parmak bu dokunulmazlıkların Kaldırılmasından önce işte parlamentoya gelen fezleke oranı 1.69muş sanıyorum. Sonra yağmur gibi fezleke yağmaya başlamış. 68-70'lere ulaşan fezleke sayılarına ulaşmaya başlamışız. Ve hatta tutuklanma öncesi olduğu gün bile Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın Demirtaş hakkında fezleke hazırladığının altını çizdiler. Şimdi sadece bu, pardon Ali Bey sadece Selahattin Demirtaş için HDP için. HDP için. Evet. Evet. Evet. Havalıklı ne mi? Eş başkanlar ve diğer biliyorsunuz yani 12 milletvekili o bu mayısta çıktı dokunulmazlıkların kaldırılması 2016. Haziran Kasım 4 Kasım'da da e, 12 millevekili hakkında ve hepsi, de, eş başkanlar hakkında tutuklama kararı feller e, yürürlüğe kondu. şimdi e, bu da, davanın e, sürdüğü süreç boyunca e, yani temelde bu dava e, bir, bir siyaseti e, siyasi hareketi ve siyasetçi siyasetten men etme Susturma bağlamında bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Hem hukuki bir dava, hem hukuku men ediyor, yargının bağımsızlığını yok eden bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Hem de siyasetçiyi ve siyaseti susturan bir dava. Dolayısıyla bir de dediğim gibi tümüyle bu süreç içerisinde bu siyasetçi 6 milyon alı oyanmış, parlamentoda 3. parti hem tutuklandıkları dönemde ve sonrasında da partisi parlamentoda bulunma başarısını göstermiş. Ve aynı zamanda e, içeride bulunduğu dönemde e, Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu hatırlayalım. Ve e, yani TRT'de içerden e, parti propaganda konuşması bile e, yapmak durumunda karşı karşıya kaldı. Ve dediğimiz gibi bu dönem aynı zamanda işte Türkiye'nin, baskıya dayalı iktidarın oluştuğu ve bunun kurumsallaştığı ve bir rejim değişikliğinin olduğu yani anayasa oylamasını hatırlayalım ondan sonra yapılan seçimleri hatırlayalım. Bu dava süresi içerisindeki siyasi olaylar Türkiye'de işte geçmişte var olan anayasa ve ona uygun yasalar çerçevesinde düzenlenen ona uygun yapılanan kurumsallaşan Devlet yönetiminin ve hukukun, hukuk kurumlarının ve dördüncü kuvvet konumunda olması gereken medyanın medya süreç sahiplik süreçtedin mülkiyetinin inanılmaz değişiklere tabi olduğu bir döneme denk geliyor. Şimdi bütün bu davada yapılan suçlamalar. Tutuklamalar, yargılamalar, verilen hükümler altını çizmemiz gerekiyor. Fikirler, düşünceler, konuşmalar, meclis kürsüsünden yapılan açıklamalar, parti siyasi faaliyetleri sırasında yapılan e, konuşmalara her tarafında biliyorum. Yani onların da aslında bir kısmının, da, bir kısmının değil büyük ta, neredeyse tamamının da bağlamından koparılarak cımbızlanarak yapıldığını evet. ve olmayan. Yani parti meclisinde yapılan toplan konuşmalarının, açık toplantılarda yapılan konuşmaların suç unsuru sayılması gibi bir şey olduğunu evet. söylüyor da. Zaten e, temel dayanan bir şey var. 68 8 Kobane olayları. E, bir tweet e, HDP GİM'nin atılıyor. E, en fazla dayandıkları nokta o oluyor ki Kobane olayları üzerinde yapılan açıklamalar yani o Kobane olaylarını da bahsedelim. IŞİD'in Rojava bölgesini ele geçirmesi üzerine Türkiye'de duyarlılık arttı. Ee, Kobane'ye e, saldırın IŞİD e, ordusu, militanları Türk, neydi? İslam şam İŞ, ordusuydu değil mi? Açılımı IŞİD'in. Irak-Şam. Ee, Irak, Irak-Şam ordusu. Evet. Bunların saldırması üzerine Cumhurbaşkanı da Kobane düştü düşecek açıklamasını yapmış ve bu Şeyi yükseltti. Ve bunun üzerine e, yaşanan olaylar e, sonucu Kobane e, olayları sonucunda e, Kandil'in, PKK'nın bu süreçteki yanlışlarını da ilave etmek lazım. E, 52 e, vatandaşın öldü bu protestolarda, güvenlik güçleriyle çatışmalarda. Ee, ve bütün bu süreç içerisinde yatıştırma sürecine gayret sarf eden e, Eş Başkanlar başı Selahattin Demişler, Ahmet Davutoğlu'yla sayısız bu konuda görüşmeler yapıyor. onu da altını çizmek lazım. Ve e, ki o dönemde e, işte o türbenin e, şey için yardım da e, şeyden e, direnen Kobane'deki Kürt güçlerinden. Bunları bir tarafa e, koya, e, koymadan e, Süleyman Şah dürmesinin taşınması. taşınması meselesi var. Yani e, sürekli parlamento içerisinde e, başbakanla ana muhalefet, e, ikinci muhalefetin genel başkanı arasında bu sürecin e, halledilmesi. içerideki protestonun çünkü sonuçta akrabaları var öbür tarafta o insanların e, yatıştırılmasına dönük, e, halledilmesine dönük istenen yardımlar söz konusu Sırrı önder bunu Açıklamıştı ve Bir de taraftan da devam eden Barış çözüm süreci Gayretleri çerçevesinde de ele almak Lazım yapılan tüm bu değerlendirmeleri Konuşmaları nevruzlarda Abdullah Öcalan'ın Bildirilerin okunması Son derece Rahat bir ortam içerisinde yapıldığında Altını çizelim Bu konuda sonuçta ee, bu iklimi e, ve rejimi e, değiştirme düşüncesi ve e, iktidarın yeni o, ortaklar ile buluşması ve temelde de aslında e, bu davada e, bu davanın en önemli hususlarından biri e, Türkiye'de devletin e, e, önemli e, iç devletin e, ve genel olarak devletin Kürt meselesinde çözüm sürecine e, ulaşılmasındaki e, aşama kaydedilmesi artı e, HDP'nin yükselen grafiği e, tüm bu yaşanan gelişmeler yani Türkiye'nin Kürt e, sözleşmesinde yeni bir aşamaya gelinmesi e, iç devlet refleksinin istemeyeceği bir aşamaya gelinmesi e, ve aynı zamanda Erdoğan'ın başkanlık e, tek adam rejimine getirecek başkanlık e, isteklerine hesaplarına e, olumlu yanıt verilmemesi ki bunu hatırlarsınız seni başkan yaptırmayacağız tek e, cümleyle bir grup toplantısında açıklamıştı Demirtaş. Bunların sonrasında siyasi bir rakibin e, ben tarafa edilmesine dönük bir dava olarak e, karşımıza e, çıkıyor ve dediğim gibi Erdoğan İktidarında başından beri var olan önemli bir dini siyasi grubun cemaatinle ortaklığın bozulması, 17-25 sürecinin altını çizmek lazım ve aynı zamanda bu dava süresi içerisinde bir grubun, darbe girişim içerisinde olduğu ve bu grubunda iktidarın eski ortağı olduğunu altını çizmek lazım ve pek çok hazırlanan tezkenin pek çok neredeyse çok önemli bir bölümü galiba şey hakkında demir taş hakkında 90 küsür tezke hazırlanmış o 90 küsür tezkeden işte bugün 33 tane davaya dönüşmüş bir ile karşı karşıyayız ve bunların büyük bir çoğunluğu hazırlayanlar bu davaları açanlar daha sonra FETÖ'den hükümlü ya da tutuklu bulunan e, savcılar olduğunda altını e, çizelim. E, kısaca bu e, or, şeye e, manzaraya yakın tarihin bu e, gelişmelerine dikkat çektikten sonra sizin de ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. E, biraz da hukuki tarafa bakmaya çalışalım. Evet yani şey sadece güncel bir haber olarak da yani Selahattin Demirtaş'ın pisanedeyken yazdığı ikinci öykü kitabı Devran'da Jüide Kural ve Ömer Şahin tarafından sanatçılar tarafından sahnelenmiş ve oyunu Edirne cezaevinde bulunan <gülüyor> Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabını sahneye taşırlarken de okuma tiyatrosu olarak Devran'ı izlemek için çok sayıda kişi Kenter Tiyatrosu'nda 11 Ocak 2020 akşamı bir araya geliyorlar. İşte Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var. Ve Başak Demirtaş'ta da eşi dayanışma güç veriyor. Her anlamda umut ve güç verdiğini belirtmiş. O yüzden böyle bir günde böyle bir ortamda yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum demiş. Ve salondan da Demirtaş'a özgürlük talebi yükselmiş. Talat Yeşil ve Cemal Özkan'ın sazından yükselen türküler var. İlginç olan bir şey de Murat Sabuncu da T24'ten yazmış. Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na, Buldan'dan İmamoğlu'na yürekli kadınlar yan yana durursa diye bir yazı yazmış T24'te. Güçlü, umutlu ama aynı zamanda Türkiye'nin acı tarihine kişisel olarak da şahitlik etmiş, mücadele vermiş kadınlar yan yana diyor. Hüdakaya HDP Milletvekili, Pervin Buldan HDP Eş Başkanı, Başak Demirtaş eşi, Selvi Kılıçdaroğlu, Dersimli, Gülten Kaya, Ahmet Kaya'nın eşi ve Canan Kaftancıoğlu şey diyor, Ben Seren başladı gece ve onunla sona erdi. Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Garopaylan, Kadir, Kadir inanır da gecelerin katılımcılarındandı ama benim en çok dikkatimi çeken şey gençler ve kadınlar oldu diyor. Umutlu, dimdik, korkusuz gençler ve kadınlar diye bitirmiş Murat Sabıncı yazısını. İlginç bir şey ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da devrana gidenlere tepki göstermiş. Gittikleri tiyatro bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro demiş. O tiyatronun bir tarafında şehit edilen Yasin Börü'nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız demiş. Eksik yapmışsınız. Kadir Efendi demiş eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. Kadir inanırı kast ederek oyuncu. Evet. evet ben şey. e, devam edeyim. E, süremiz içerisinde evet. bu konuyu en azından bitirmek istiyorum. E, yani sonuçta e, siyaset yaptığı için yargılıyor, e, yargılanıyor. E, dokunulmazlığın kaldırılması çok önemli bir mühengi noktası. Aslında dokunulmazlığın kaldırılması e, kaldırılması e, o günkü şartlar için kürsü dokunulmazlığını e, Ayrı bir süreç Orada bir ayrı bir tartışma konusu e, Yani kürsü dokunulmazlığı Okurken mutlak bir sorumsuzluk Veriyor milletvekili böyle bir kavram var e, Yani e, Hiçbir fezbeke Hiçbir suçlama e, Konuşmalar dışında hiçbir şeye dayanmıyor e, Ve e, Anayasa mahkemesi biliyorsunuz Bu davanın çeşitli aşamaları oldu O büyük Labirent gibi o kadar karmaşık bir şey ki. Evet. Yani ben o, o anlamda bu toplantıdan biraz soyutlama yapma fırsatı buldum. Ee, o soyutlamayı yaparak da aktaracağım bundan sonraki e, evrelerini. Ee, anayasa Mahkemesi e, bu konudaki başvuruyu, dokunulmazlıklarla ilgili başvuruyu şöyle reddetti. Bu bir anayasa değişikliğidir. Anayasa değişikliği bireysel başvuruda incelenemez ben bu değişikliği bu nedenle e, geçerli sayıyorum diyerek reddetti benzer şey ahime kadar da gittiğini söylemek mümkün e, dolayısıyla e, şimdi bu süreç içerisinde anayasa mahkemeniz değişiyor, rejim değişiyor e, darbe girişimi var e, ve darbe girişimi taraf ediliyor üzerine olağanüstü hal geliyor, O ohal düzenlemeleri var, zaten geziden bu yana antidemokratik düzenlemeler devam ediyordu, yargıda muhteşem bir çatışma var, güvenlik köşesinde içerisinde muhteşem bir çatışma var farklılıklar ve bu dava üzerinde de e, bunların hep etkilerini e, görmek mümkün. Şimdi e, bu iç hukukla ilgili e, meseleleri e, tükenince e, bu dava e, tükenince derken yani buradaki kararlar bu şekilde e, alınınca e, şeye geçildi e, malum biliyorsunuz ee, Avrupa e, insan hakları evet, yani e, tükenme zaten iç hukuk başvuru yollarının bitmesi bir şekilde bitmesi o Şimdi anlamda şu, tüketilmesi ön şartlardır. Tüketilmesi. Ön şartlardır ama burada şey oluyor yani e, 33 dava e, benzer davalar açılıyor ve e, aynı davalardan e, birbirinden e, biraz sonra söyleyeceğim bu e, e, tutukluluğun kalkması, kararı alınması durumunda başka bir ilden başka bir dava açılabiliyor. Benzer dava. Oradan tutukluluk veriliyor. Bu anlamda çok dolan başlı labirent. Yani iç hukuk aslında tüketiliyor ama e, öyle e, düzensizlikler, öyle yanlış uygulamalar, öyle e, aykırı uygulamalar yapılıyor nasıl, ki, nasıl? E, evet. işin içinde bu tür bir e, iç hukuk garabeti ile karşı karşıya atıyoruz. Şimdi sonuçta ahim e, kararı bize geldiğinde ki biz de yayınlarımızda benim açımdan en önemli aydınlatıcı toplantının bu yönü oldu açıkçası. E, bu ahim kararının yorumlanması e, biz çok beğendik kamuoyu. Yani e, bir iler kararı var. Diyor ki tutuklanmasının uzun tutukluluk süresine itiraz ettiğini e, söylüyor Ahim. E, ve diyor ki bu uzun tutukluluk süresi e, yanlıştır. Bu da e, serbest bırakılmasını e, gerekli kılar. Derhal, evet. e, derhal gerekli kılar. Şimdi e, o dönemde e, bu şeyi açıkçası e, avukatların da söylediği ayın kararı 20 Kasım 2018 kararı dairenin kararı %50 doğru bir karar. Ben aslında o dönemde bu av avukat arkadaşların açıklamalarını da hepimiz okumuştuk. E, ve kendilerinin deyimiyle e, ayın, kararını üçüncü, dördüncü e, aslında, e, ayın kararının 3. 4. kez okumalarında aslında ayın kararının yetersizliklerini ve ayının AEM'e benzeri bir Anayasa Mahkemesi benzeri bir kararın devamın niteliğinde bir e, tespit yaptığını e, söylüyor. E, şimdi e, bu konudaki birinci e, itiraz Ahim kararına e, Demirtaş'ın konuşmaları e, diyoruz siyasi faaliyetleri yargılanıyor. Ahim bu e, Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün tartışmasına gerek olmadığını söylüyor bu kararda. Yani ahim kararı siyasi ifade özgürlüğünü e, görmeden sadece tutukluluk süresinin uzunluğuna itiraz ederek e, serbest bırakılmasını karar veriyor. Bu çok önemli. Ahim'in yani biz yıllardan beri ahim yani sözleşme neyin sözleşmesidir? İfade özgürlüğü sözleşmesi değil mi Avrupa'nın da e, sözleşmesi? Elbette, evet. Yani onu görmezden gelmek aynı varlığını inkar etmek anlamına gelir. Böyle bir davada en önemli husus ifade özgürlüğünü ortaya çıkarmaktır. Ayım, incele bu konuda e, incelemeye gerek yok diyen, böylesine tehlikeli bir karar alıyor aslında. Kendi asli işi olması gereken ve yani ifade özgürlüğünün e, ihlal edilip edilmediğine bakan ahim ve sözleşmenin varoluş sebebinde dediğim gibi bu, bu anlamda e, yani hem kent kararlarına hem iştihatlara e, reddeden bir durumda karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla e, ifade özgürlüğünü e, korumayacaksanız ahime giden bir davada neyi koruyacaksınız e, diyor avukatlar. O anlamda bu e, ahim kararının biliyorsunuz dairenin kararından Büyük Daire'ye gidildi. Büyük Daire'de savunma yapıldı. Şu anda Büyük Daire'nin ahim Büyük Dairesi'nin e, yani temizli diyelim en üst makamın kararını bekliyoruz. Temiz Taş kursusunda. Bu itiraz noktalarından, e, Büyük Daire'deki itiraz noktalarından biri bu olmuş durumda ve e, yani bu e, Ayı'nın söylediği e, çok uzun tutuklanmış. Bu yanlış olmuş. Bu arada da Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve bu nedenle de seçme ve seçilme hakkı da elinden alınmış. Bunlar yanlış ama ifade özgürlüğüyle ilişkin bir ihlalin ve ilişkin bir eksiklik e, yani sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiği. Bir evet bir onu söyleyecektim. Birinci ben. itiraz bu. Evet. Birinci itiraz bu. Can alıcı İkinci, nokta bu. Evet. Bu. İkinci konu e, evet yani ifade özgürlüğünü tartışmak bu davada gerekli değil diyerek bir garabet kararı. E, ikinci bir garabete ekliyor. Anayasa mahkemesi kararında belirtilen bir şey var. Makul suç şüphesi. Makul suç şüphesi e, bir ifade, ifade ifadeye dayanmayan bir durum. Evet. Yani siyasi ifadeyle makul suç şüphesi gerçekleşmez. Makul bir Suç şüphesi arıyorsanız başka araçları, gerekçelere ihtiyaç duyduğunuz var. O anlamda ifade özgürlüğüyle makul suç şüphesinin bağdaşmadığı bir durumda ahim e, makul suç şüphesi konusunda anayasa mahkemesini tekrar eden bir karara e, izahatmış oluyor. Bu da e, büyük dairede e, Demirtaş davasında ikinci itiraz odağını teşkil ediyor. Vaktimiz kısaldığı için ikinci hızlı geçiyorum bunu. Üçüncü vardı ki benim yani hepinizin açısından şey hatırlarsınız. O zaman kamuoyunda Uşul Karakaş yani Türkiye'den temsilcinin e, bir e, şahı vardı. Karşı oydu. anlayamadım. Temsilci yani. değil de Türk yargıç. Ya, Türk, Türk yargıç Türkiye Çünkü evet. Temsilcisi. E, bu üçüncü noktada Uşul Karakaş anlayabiliyoruz. E, Bunları açıkçası O dönemde ve sonrasında Bu kadar ayrıntılı bakma fırsatı Fırsatının ötesinde Anlama şeyimiz de olmadı Bunu avukatlar da belirtiyorlar Kendileri açısından da bu hususların Süreç içerisinde Kavrandığını belirtiyorlar Açıkçası Şimdi Sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi Kötü niyet maddesi Hiçbir hak Meşru gerekçeler koymadan Sınırlandırılamaz diyor ee, Ahim Türkiye Devleti'ne diyor ki gizli mi amaçla Bu hakkı sınır, sınır, Sınırlandıramazsınız Şimdi bunu tutukluluk süresine ilişkin diyor ki ahim kararında Tutukluluk süresi diyor 4 Kasım 2016'dan sonra ortaya çıkan Bir gizli amaçla uzatıldı Diyor Yani Ama bu gizli amacın ne olduğunu söylemiyor Evet. 4 Kasım'dan sonra Türk hükümeti nasıl bir gizli amaçla verilmesi gereken e, tutuklanması gerekmeyen Demirtaş'ın tutukluluk süresini bir gizli amaca bağlıyor. Ama bu gizli amacın ne olduğunu söylemiyor. Işık Karakaş'ta işte bu maddeye danarak bunun doğru olmadığını söylüyor. Yani tutuklanmasından gerçekleşmişten sonra Nasıl bir ortamda, nasıl bir kararla, neyle, gizli amaç nasıl bir gizli siyasi amaç oluştu ve kimler oluşturdu? Kimler bu kararı aldı? Hiçbir debil oluşturulmadan böyle bir gizli amaca hitap ederek tutukluluk süresinin uzadığını itiraz ediyor Ahim. Anlatabildim evet, herhalde. Evet. Çünkü zor bir şey bu. Çok ee, evet, yani. Karmaşık. Yani e, hukukçular açısından da benim açımdan da bayağı bir e, çalışmam gerekli açıkçası. Şehir düşmesi de Işıl bundan dolayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla üçüncü itiraz konusu e, büyük daireye bunun üzerinden yapılmış. Bir de daha ilk başta e, dokunulmazlık üzerinden yapılan bir itiraz var e, daireye. Bu e, daireye e, dokunulmazlıkla ilgili... Karar, yani bir siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılması ifade özgürlüğüne karşı yapılmış bir müdahaledir. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı kaldırılamaz. Bu konuda karar ver. Ey ahim diyor e, avukatlar, e, bu kararın da e, şeyini beklemek üzere e, bir sayeden bunları bekleniyor. Şimdi dolayısıyla birincisi e, bu üç konudaki itiraz, ifade özgürlüğü, makul şüphe ve gizli amacın tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin gizli amacın ne olduğu konusunda yapılan itirazlarla birlikte dokunulmazlıklar, ifade özgürlüğü ilgili kararın e, çıkması hem Türkiye'de bütün davalar açısından teşmil edilebilecek, bütün davaların teren camını bir şey, etkileyebilecek evet. bir durum. Bir de aynı zamanda eğer bunu elbette hükümet ne diyor? yani Bu konuda özellikle Aymin Cumhurbaşkanı'nın müdahaleleri konusuna dikkat etmediği, karar sürecinde bunlara dikkat etmediği, yani yürütmenin, idarenin, e, hukuku olan müdahalelerinin ve dava üzerinden yaptığı müdahalenin, genel olarak müdahalelerin, biliyorsunuz ahim bizi bağlamaz, biz tedbirimizi alırız demişti Cumhurbaşkanı. Ve bunları da birkaç kez gerçekleşti. Nitekim bu anlamda da ahim kararının e, ortadan kaldırılması üzerine hemen bir tutuklama kararı alınarak... E, yani benzer bir davada e, bir anlamda mutla but, e, e, görülmemesi gereken bir e, şekilde devreye sokuldu ve tutukluluk hüçye Dava davaçıyı onaylandı bein altındaki davası onaylandı. Aynen. Dolayısıyla e, bunun a, şöyle bir şey yapalım. yani bir, birkaç ay içerisinde çıkacak yük darak yeni makam e, ayındaki, e, ondan e, yapılan itirazlar bu şekilde şekillenmiş itirazlar. Ve e, ifade özgürlüğü ve dokunmazlıkla ilgili bir kararın çıkması tüm davaları etkileyebilecek bir, bir durum. Yani hızlı geçtim, pek çok şey atladım. E, izleyiciler yani buna bakmasın ama değinmek durumundaydım bu üç noktaya. Bunu takip edeceğiz evet. Çok, teşekkür Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet, şimdi bir ara vereceğiz aradan sonra da bir konuğumuz olacak haftanın karikatürlerinde Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu konuk edeceğiz ünlü karikatür sitemizi. Açık gazete İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri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 ee, kısaca bir gözden geçirelim bir anlatalım az zaten e, dört karikatür e, seçtim e, birincisi ilki e, İranlı bir karikatür sanatçısı Ma Mahnaz Yazdani çizdi ilkini e, tabi karikatürcü İranlı olunca gündemdeki konuda ister istemez geçen hafta Tahran'da gerçekleşen bu talihsiz uçak kazası oluyor maalesef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 Ve bu acı ve hüzünlü karikatürün ardından bir başka hüzünlü karikatür de anlatalım ki tam olsun. Ee, karikatürümüzün konusu bundan beş yıl önce yaşanan Charlie Hebdo katliamı. 7 Ocak 2015 günü e, Paris'teki Charlie Hebdo dergisinin merkezine saldıran iki terörist. Derginin iç, e, içinde ünlü karikatürler e, Volenski, Tinyus, Kabü, Sharp ve Honoré olmak üzere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 e, 2020 yılını e, konu edinen bir yılbaşı tebriği karikatürü evet. e, çektin. Şöyle eskizvari fakat ustalıkla da çizilmiş. E, bunu sen anlatacak mısın ben mi anlatayım? <gülüyor> sen çok güzel anlatıyorsun. <gülüyor> Peki o zaman herkes 2020 2 0 diye çiziyor. E, Gürbüz Doğan Ekşioğlu da öyle çizdi. 2 0 fakat...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 nasıl açacağız? Çünkü gittikçe bariyer yükseliyor. E, o duyguyu vermek istedim. Evet. E, son 2020'nin son e, duvarı da biraz termik santral bacasına da benzemiyor değil doğrusu. Valla <gülüyor> ben yine de e, o e, sıfır tabii yuvarlak oluyor ya duvarda evet. yükseliyor. Onun, ha, onun içinde için. kalmaktansa dışından bakmayı tercih edenler değil? Evet. Evet. <gülüyor>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 <gülüyor> bu kadar güçlü mü Valla Yani işte o zaman ki hissetmiş olduğum şey şuydu. E, zeytin dalı yetmiyor barış için. Ağacı bari demiş. Fakat bundan ben 20 sene sonra bu e, zeytin ağacını tekrar çizdim. Orada da şey yok. Kuş da yok. Gelmiyor artık zeytin ağacına. Hüzyarlı bir havada zeytin ağacının dalları e, kopmuş uçarken kuş formunu alıyorlar. Yan yana gelip. Evet. Yani <gülüyor> yine de e, barışlar karşı mücadele devam ediyor. Evet. Şimdi Gürbüz Doğan oldu çok son derece üretici bir sanatçı. Belki de en üretici, en üretken sanatçilerden biri her an bir şey görüyor. Yani dikkat edin şu anda size de bakarken <gülüyor> mutlaka işte havalanan bir bilgisayar ya da çarpışan <gülüyor> mikrofonlar filan tahvil edip tahvil birazdan edelim. bunu hayata da geçirebiliyor. Anında yapıyor bunu. Şey yaparım. Her taraftan şeyler çıkmış. Yapaklar çıkmış. Yeşil yeşil. Bütün dikey şeylerde Efendim bir şey sorabilir miyim acaba? Evet. Bu Zeytin Dalı demişken benim aklıma geldi. Mesela son zamanlarda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 Dolayısıyla asıl olan e, gerçek olanıdır ya böyle çünkü yüzyıllardır devam e, eden bir kavram evet, var aslında. Yani, tabii ki olumlu yönde desteklen, belki olumludur doğru ama e, o, o şekilde bir şey var bir e, ne diyeyim kamuoyunun e, bilgilenmesi gerekiyor. Evet Şimdi bir tane de e, yine e, kuşu barış kuşunu kullandım güvercinini kullandığım.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 Yani bu duygu maalesef ee, halen devam ede o, geliyor, evet. süre geliyor ve yalnız e, ülkemizde değil, evet. e, neredeyse bütün dünyada bu e, sıkıntıları yaşayan Sık, insanlar tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii e, ki. Göçmen sorunları bunun göçmen başında geliyor. Göçmen sorunu bir şeyde okumuştum, e, her yıl 20 milyon kişi göçlandıymış sürekli. evet. Evet. evet öyle ve bunun çok artacağı da biliniyor küresel ısıtma yani dolayısıyla dolayısıyla milyon 100 milyonları bulmasından o. korkuluyor hatta belki de milyarları da bulabilir dünyanın nüfusunun dörtte birinin de 100 yılın sonuna doğru tamamen yerinden yurdundan olması ihtimalinden bahsediliyor evet Evet. Ya Gülbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürleri zamansız karikatürler. Ee, 84'te çizgi evet, bir evet, karikatür yani. bugün hala. Bu 87'de, işte, 87'de. Evet, Bir Türk. özelliği daha var. Ee, Türkiye'nin sanıyorum tek The New Yorker e, dergisi kapağına çizmiş olan e, sanatçısı, karikatürcüsü e, diyeceğim.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 çok e, konuşulmuş üzerinde yurt dışında çok konuşulmuş posterleri yapılmış, tişörtleri yapılmış kapaklarda evet. e, bunları rica etsem anlatır mısın bize <gülüyor> valla işte bu iki, e, 2003 yılı e, ikiz Kuleleri e, yıl dönümünde böyle bir e, eskiz yapmıştım onu çok beğendiler i̇kinci, Ve orjinal, yıl evet, ikinci yıl dönümünde İkiz Kuleler burada anlatmak istediğim tema ee, ikiz kulelerimizi yıktınız ama bizim bütün e, binalarımız ikiz yıkamazsınız bu e, kapağı e, e, bana e, görünce şey e, suzan santok e, bu hmm. şeye abone e, pazar günü geldi diye diyor bana mektup yazdı e, Çarşamba günü birden gözüm masanın üzerindekileri ye takıldı ve ağlamaya başladım o espriyi o zaman anlamış Hmm, ben e, neden gürbüzü tanımıyordum, tanımıyordum şimdiye kadar. Seninle Müthiş. tanışmak istiyorum. E, evet. New York'a gelirseniz mutlaka görüşelim. Ben İstanbul'a gelirsen mutlaka sizi bulacağım. İki defa mecbuplaştık. Ama şeyi ömrü hmm. ömre övfa etmedi. etmedi. Evet. evet, bizim de çok <gülüyor> yakından takip, et, takip etmeye çalıştığımız bir yazar. Evet. Aktivist. Evet. İkinci Böyle kapakta bir... Usama İkinci kapakta işte e, e, Evet değil mi? O, o da çok etkileyici bir evet, kapak Orada da işte e, şey Amerika e, Yarattı ve e, Deseni çizdi ve deseni sildi Ben bunun Orijinal eskizinde e, Pardon orijinalinde şey yaptım Gittim buldum Kırmızı e, Bir tarafı beyaz Bir tarafı mavi Ortasından kırmızı geçen yatay bir silgi vardır o silgiyi koydum. Evet. Hmm. Ha, evet, evet. evet. Sonra e, şöyle Photoshopla eskizdeki silgiyi koymuşlar, değiştirmişler. Hmm. İşte dedi e, Franswa Azmoli bana dedi ki çok sert olurdu onu koysaydık. <gülüyor> yani bir dakika, bir dakika bu çok önemli. Demek müdahale var. Müdahale var. Müdahale sansür. var. Evet. Yok sansürde miyelim? Sansür. Demeyelim. Sen, yani şey ama eskizde o yoktu yalnız. Eskisi bu vardı. Yani bunu kabul ettilerdi. Evet. Olsaydı... Evet. Yani Neyse. Peki, o zaman kabul edildi. Algıda seçecek. New Yorker'ı bo boykot etmiyoruz. Evet. O zaman. Boykot Yok, tamam. Devam ediyoruz. Yani diyelim. <gülüyor> evet. Şimdi e, sevgili Gürbüz Doğan Eksiyoğlu'nun e, Schneider Temple'daki sergisi. Evet. E, i̇lgi ilgi gerçekten e, çok büyük. E, Schneider Temple pek böyle e, kolay ulaşılan e, yol üstündeki bir yer değil e, dolayısıyla sadece ilgili bilen e, gelip ziyaret edebiliyor ve bugün bin e, sayısının üzerine çıkması ziyaretçinin özellikle de gelen ziyaretçiler sık sık hocayla, e, hocalarıyla Gürbüz Hoca ile görüşüyorlar konuşuyorlar e, büyük keyif alıyorlar kendisi de bulunuyor. Ee, ve <gülüyor> bir sergiyi bir hafta daha uzattık bu ilgi karşısında. Dolayısıyla 19 Ocağı kadar e, dileyenler e, kitap sergisini... E, kitap sadece ]lara... kitaplardan oluşan evet. kitap temalı 42 adet e, illüstrasyon diyelim buna ya da resim diyelim veya kalikatür diyelim. Gelip görebilirler vakti olanlar için. Peki galiba Avustralya'ya bağlanacağız. Evet efendim. Ee, Gürbüz Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, onur duydum. Evet seçmedik. Ee, ben 1987'de kaldım. Benim de favori yılımdır efendi 1987. Ben oyunu da yani. Ya aa, e, yani çok severim kuşlar. Kuşlar. Kuşlar. Ben bunu dört <gülüyor> defa yaptım. Dört defa orijinali yaptım <gülüyor> yalnız. Böyle <gülüyor> ama asıl bu resimdeki orijinal bende de duruyor. On iki satmıyorum. O benim koleksiyonumda. <gülüyor> Biz bunu seçtik. Ne diyorsunuz? Biz de oy, oy birliğiyle, oy birliğiyle. Oy birliğiyle. Ben Hatta Selahattin de katıldı. Ben de şey İranlı evet. karikatürçünün e, ikini seçtim. Evet. Ee, o zaman oy çoğunluğuyla. Oy çok, oy çok, <gülüyor> oy <çoklu. gülüyor> Oy şey Çarlı yaptı. <gülüyor> o zaman. Oy hoşluğuyla diyelim. Evet, oy hoşluğuyla. Çok teşekkür ediyorum. Çok Teşekkür ederim. Ben, teşekkür ederim. ben, teşekkür ederim. <gülüyor> ben de açıkça diyor, e, yani e, sık dinlediğim bir radyo çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, yine Her bekleriz. zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri Evet şimdi bir ufacık ara vereceğiz hemen arkasından da Avustralya'ya bağlanacağız yangınları ve getirdikleri ve götürdükleri tabii konusunda konuşmak üzere eski dinleyicimiz savaş yazıcıyla görüşüyor olacağız. Deş Özbay'da da bizimle olacak herhalde değil mi? Açık kaski. Evet saat dokuzu onu on geçiyor yaklaşık olarak dokuz geçiyor. Ee, ama onu diyebiliriz ve biraz önce de söylediğimiz gibi Avustralya ile bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Orası cehenneme dönmüş vaziyette. Eylül'den beri yangınlar ve çok e, acayip haberler alıyoruz. Dinleyicilerimizden e, savaş yazıcıyla yazıştık, haberleştik. Ve şimdi aktivist Özdeş Özbay'da var. Yazıştık ve durumlar nedir diye öğrenmek üzere Savaş yazıcıya söz Merhabalar, günaydın Savaş Bey. Merhaba, günaydın. Günaydın Savaş Bey. Günaydın. Günaydın. günaydın. Ee, Neren olup bitiyor? Biz yazıştık ama dinleyicilerimizin bir kısmı bilmiyor tabi. Tabii. Oğlunuz da daha önce de biraz bu aktivizmi konuşmuştuk geçen seneden biraz fazla bir zaman önce. Şimdi evet. bu Cuma günü vardı galiba. Önemli evet. gene insanlar sokaklara dökülmüştü. Biraz anlatır evet. mısınız lütfen? Tabii. Şimdi Cuma günü bu Mervin şehri için oldukça büyük bir eylem oldu. Biz de ailecek gittik. Eylem Mucizevi bir şekilde yağmurla başladı. Çünkü yağmura çok sevindik ve titriye titriye havada soğudu. Titriye titriye mutlu bir şekilde eleme katıldık. <gülüyor> ee, Melbourne şehrinde çok büyük meydanlar yok yani işte Taksim Meydanı ya da Kızılay Meydanı gibi meydanlar yok. Ee, küçücük bir alan ama alan bir kütüphanesinin bu, ee, eyalet kütüphanesinin elini. o alan tamamıyla doldu. İnsanlar karşı caddeye taştılar, kütüphanenin çevresine taştılar. Yani suyduyak yer yoktu neredeyse. Biz de işte çocuklar fazla üşüdü, birazcık erken ayrılmak zorunda kaldık. Fakat sonra yürüyüş oldu, güzel bir şekilde yürüyüş tamamlandı. Bu olayın eylem kısmıydı. Ee, tabii yani eylemler bütün şehirlerde oldu. Diğer şehirlerde, önemli şehirlerin hepsinde oldu. Ee, binlerce insan katıldı. Bu eylemleri de gene e, gençler örgütledi. İşte üniversite öğrencileriydi bu eylemi örgütleyen yani de. Daha de biliyorsunuz işte bu çocukların yaptığı eylemler vardı. Çocuklar okula gitmediler. Siz de e, sundunuz bu e, Şimdi eylemler böyle. Evet. De, de, de, deniz ne yapıyordu? Ne diyor bu işlere? <gülüyor> deniz e, tabii oldukça öfkeli ve mutsuz bu e, olan bir tenden. E, tabii çocuklar bize hani, göre daha umutlular. Ben onlara göre daha karamsarım. Deniz hani bir şeyleri değiştireceğiz, yapacağız diye bakıyor. Ben de kara kara düşünüyorum hani işin açıkçası. Ee, ama hani çocuklar şöyle bir şey oldu. Sizinle son katıldıkları programdan sonraki eylemlerde öğretmenleri de destekledi. Katılan çocukların sayıları da arttı. Ee, şehrin farklı bölgelerinden katılımlar da oldu. Bu hani olayın güzel yanıydı. Hatta Scott Morrison çocukların yeri okullardır dedi. Ee, çocuklar eyleme katılmamalı diye bir uyarıda bulundu ama kimse de pek bir uyarıyı e, öğretmenler dahil pek takan olmadı. Takan olduysa da bilmiyoruz ama yani e, eylemlerin, eylemcilerin sayıları arttı. Küçük eylemlerin evet. sayıları Savaş, arttı. Sağış Bey hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu, bu soruyu da tam e, yanılmıyorsam e, oğlunuz Deniz sormuştu. cin Winchgliffe'ydi galiba. Yani aktivistlerin başını çeken çocuklardan birine sormuştu. Böyle diyor başkan, <gülüyor> e, Başbakan Morrison evet. Scott Morrison ve şey yapın işte e, uslu uslu derslerinize çalışın okula gidin öğrenin bilimi ondan sonra düzeltirsiniz deyince. ne diyorsunuz demişti galiba bu soruyu bizim adımıza açık radyo adına Deniz yöneltmişti. O da evet. e, çok saçma sapan bir laf bu söylediği başbakanın ama burası özgür bir ülke isteyen istediği söyleyebilir gibi harika bir cevap vermişti. Onu gayet hatta evet. hatırlıyorum yani. Evet, evet. Ya bu, evet. E, biz öğrendiğimiz kadarıyla Avustralya'daki eylemlere yarım milyon kadar insan katılmış. Hani yangınlar başladıktan sonraki en kitlesel eylemler deniyor. Ama galiba evet. bu ilk eylem değil yani bu kadar kalabalık olan ilk eylem olmakla birlikte parlamento önünde herhalde yok oluş isyanının böyle bir çağrısı vardı bütün hafta boyunca. Yerel parlamento evet. önünde de eylemler vesaire sürüyordu zannediyorum. Evet diğer eylemler oldu ben burada değildim Kambera'daydım Kambera'da da şehir merkezine uzak bir yerde çalışıyorum. O yüzden hani Kambera'da ne tür eylemler olduğunu pek bilemiyorum. Kambera zaten nüfus olarak çok küçük bir yer hani Türkiye'deki büyük kasabalardan falan birazcık daha büyük bir yer yani işte 4000 civarında bir nüfusu var. O yüzden orada hani çok güçlü bir eylem olmamış olabilir. Ama Melbourne'den çok haberim yok. Yani o sırada burada değildim. Ama Cuma günü eylem hakikaten yani Melbourne'de şu ana kadar geldiğimden bu yana gördüm hem büyük eylemdi. E, genel olarak Avustralya Bizim hani Türkiye'deki politik e, halimize göre birazcık apolitik gibi görünür Avustralya'da insanlar. Politika pek konuşmazlar. Politika konuşulduğunda canları sıkılır. Politikacıları pek sevmediklerini o yüzden hatta Canberra'ya ceza olsun diye gönderdiklerini söylerler şaka yollu. E, pek politika konuşulmaz e, genel olarak ama bu birazcık her şeyi kırdı galiba. ve Bu son olaylar şimdi insanlar bayağı bir e, endişe ettiler. Yani sıradan gündelik hayatında işte e, Avustralya'nın artık neyse e, gündelik küçük dertleri Türkiye'ye göre dertleri hakikaten küçük o dertlere uğraşan insanlara bir anda bu hani çok sert bir şekilde bir şeyleri anlatmaya çalıştı umuyorum da anlamaya başladık herhalde. Evet yani şey de görünüyor yani bazı hatalar yaptım diye ilk defa böyle tatillere gitmeler işte Hawaii'de tatil yapma filan gibi mini skandaller diyeyim mi? aslında başka yerlerde de büyük bir skandal olarak görülebilirdi ama yani ilk defa olarak bu BBC News'da gördük BBC Türkçe'de bu sabah. Yani sahadaki bazı gelişmeleri çok daha iyi yönetebilirdim demiş mesela yangınlarda en fazla etkilenen New South Wales ve Victoria eyaletlerinde çok ciddi protesto etmişlerdi. Hatta ben pankartlardan birini müthiş çarpıcı buldum yani Out Dem Scott diye Macbeth'ten Lady Macbeth'in tiradına gönderme yapan müthiş bir pankart vardı. <Gülüyor> yıkıldık diye. <gülüyor> elindeki kan lekesini silmeye çalışan Lady Akbetti öne kalan bir şeydi. Ne ilginç bir şey çok ciddi de bir iklim politikasını değiştirmesi sinyali verdi diyor doğru çevrede de bu sabah gördüğümüz ama de, pek yani Adani büyük petroşir şeyiyle e, şirketi Adani ile görüşmeye gidecek mi Hindistan'a bilmiyorum daha. Bu dediğiniz çok doğru yani şimdi Scott Morrison'ın ağzından şunu duymak hoş tabii yani ben hata yaptım ve işte bir şeyleri değiştireceğiz bu iklim değişikliğine ben ikna oldum. Daha doğrusu biz bunu biliyorduk zaten programlarımız vardı demeye başladı ama arkasından kocaman bir ama oluyor genelde ama ekonomiyi berbat etmeyeceğiz ama işte insanları işsiz bırakmayacağız hep o korku söylemini tekrar e, şeye gündeme soku veriyorlar yani daha önce de. Buna benzer şeyler oldu. Bu, bu boyutta bir şey olmadı. Bir felaket olmadı. Avustralya her yıl yangınlar olur. Yangına çok alışkın bir ülkedir ama. Bu boyutta bir şey olmamıştı ama yıllar önce hatırlarsınız bu e, şey yasasını geçirirlerken. Parbon yasası geçti, geçtiğinde inanılmaz bir korku yaydılar burada. E, işte madencilik şirketleri gidecek. E, işte işsizlik çok artacak diye korkuttu. Antipropaganda ile. Bir süre sonra da zaten seçim işçi partisi kaybetti. Ve arkasından da iktidara gelir yani dik yaptıkları iş. Tony Abbott ilk yaptığı iş, bu karbon vergisi denilen işte e, vergi kaldırmak olmuştu. Buna benzer bir korku söylemi hep yan tarafta yürüyor. Yani hani o o o o yüzden hani politikacıların söyledikleri birazcık umut e, verse bile bir taraftan e, da insanda şey yapıyor. Bu amalar olmasa diye kendi kendine söylüyor. Yani bugün farkındaysanız, size hep eskiden e, birazcık e, içerlerdim. Ne kadar karamsar Ömer Bey'deydi. Bugün ben baya karamsar konuşuyorum. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani e, böyle bir hal var. Şimdi size ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu Cambera'ya geçen geçtiğimiz pazartesi günü uçakla In, i̇nerken hakikaten böyle kahverengi Bulutun içine indik zaten bir gün önce Pazar günü uçuşlar iptal oldu Bu bir takım Değerler var artık onların şeylerini bilmiyorum Ben içeriklerin ama 200'ün üzeri artık şey e, Öldürücü yani çok çok kötü Hava demek e, 500 üzeri de indeksin dışında Yani 200 ile 500 arası e, Çok tehlikeli e, Ve 500 üzeri yok Evet 500'ün üzeri yokken yani indeksin dışındayken ben Canberra'ya gittiğimde 600-620 civarındaydı bu rakam. Pazar günü ise 1200-1300'lerindeydi. Yani yarı yarıya temizlenmişti. Ben indim. E, hakikaten çok kötü hava ve hemen bir maske taktım. Öyle herhangi bir maske de olmadı. Yani P2 denilen türden bir maske takmak gerekiyor. Onların da ne kadar engellediği tartışılıyor. E, şeye geldim, ofise geldim. İşte biraz çalıştım. Öğlen yemeği için dışarı çıkacağız. En yakın yere gidelim diye düşündüm yavaş yavaş yürüyoruz hala sis var gözlerimiz yanıyor ve o sisin arasından böyle absürt bir filmdeki gibi bir adamcağız şortunu giymiş, tişörtünü giymiş güzel koşarak geliyor, yani spor yapıyor adamcağız, <gülüyor> bir anda böyle hani bir film gibi bu, yani inanılmaz bir sahne, ya aklıma şey geldi yani insandaki bu <gülüyor> insandaki bu reddetme yani acı olan bir şeyi reddetme yeteneği muazzam bir şey, yani o an Hani deli olsanız koşmazsınız yani hakikaten koşulacak gibi bir şey değil. Yürü, yürümek bile çok zor. Adam biraz orada yapıyor yani sağlık için. İnanılmaz bir şeydi ve bu aynı zamanda tabii şeyi de anlatıyor bize. Yani bu olay oldu. Şimdi yangınlar biraz daha kontrol altına alınıyor biraz yağmur yağdı falan. Tekrar kötüleşecek dedi. Hava sıcaklıkları artacak dedi falan. Yanacak bir şey kalmayacak en sonunda yani hani böyle giderse maalesef. Ya nasıl yangın denilen şey kalmayınca insanlar tekrar adapte olurlar diye çok korkuyorum. Yani yeniden <gülüyor> yani, tüm hepsi unutulacak, biz yeniden koşmaya başlayacağız. İşte arada koala seyredmeye gideceğiz, kamp yapmaya gideceğiz. Yani, bu yeniden en başa, başa döneceğiz, aynı yaşam standartımız, aynı tarzlarla devam edeceğiz diye korkuyorum. Yani, Ay, koala koala kaldıysa, kalmış olursa tabi. Koala kaldıysa evet, kaldıysa, evet <gülüyor> onlar da hayvanlar. En çok onlar hani. Avustralya hayvanları için şey söylerler yangına alışkın, kolay kaçabilen hayvanlar. Koalalar öyle değil. Çok yavaş hayvanlar. Hmm. Maalesef. Ve biliyorsunuzdur, o kaliptus çok hızlı yanan bir ağaç. Evet. Bunlar da kaliptustan besleniyorlar. Maalesef. Evet, bu, yani şeyde, bu şey evet. tabii yani pardon sözünüzü kestim. Yani evet. Avustralya kendi gezegeni olsaydı. Avustralya kendisi bir gezegen olsaydı başlıklı bir yazı yazdı Bill McKibben Nation dergisinde. Hı hı. Orada tam bir şey yani bütün özelliklerini gösteriyor dünya halinin diyor yani benzeri fiziki özellikleri evet. tamamen küresel ısınmanın erken safasında olan şimdi küresel ısıtmanın diyelim erken safasındaki bütün şeylere uyum sağlıyor diyor yani büyük Great Barrier Reef dedikleri işte mercan kayalıklarının çok ciddi ağarmalara yol açtı. Bleaching dedikleri. ikinci olarak bu kelp yosun denen yosunların Avustralya'nın güney kıyılarındaki <gülüyor> tamamen silinmiş oldu Şimdi de yangın e, tüketiyor büyük ölçüde diyor. Ve sizin de sözünü ettiğiniz eukalip'tüs ağaçlarının e, milyonlarcasının çabuk tutuşabilir haline geldiğini söylüyorlar. Peki yani Avustralya'nın kendi şeyleri de ama Kanada ve Amerika vatandaşlarıyla ay ay ay ayak adımı aynı adımları yürütüyor. Yani en yüksek karbon salımı dünyadaki evet. oranları diyor. Maalesef. Ve bir numaralı da kömür ihracatçısı diyor. Nasıl olacak peki? Valla yani bu çok radikal. Hani bu politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir mesela. Yani hepimizin Oturup yaşam standartımızı, gündelik hayatta bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa hani tartışacağımız ya ekonomi ne olacak falan diye tartışacağımız bir ekonomi de kalmayacak. Herhangi bir şey kalmayacak. Hakikaten e, bu, Avustralyalılar şu mesela gündelik hayata girmiştir Avustralya'da. Güneş çok tehlikelidir Avustralya'da. Çocuklar şapkasız oyun oynayamazlar yazın her yerde yazar zaten ve gittiğiniz her yerde en ucuz bulabileceğiniz şeylerden bir tanesi güneş kremidir. Yani Türkiye'de çok pahalıdır güneş kremleri. Avustralya'da çok ucuzdur ki Avustralya'da her şey pahalıdır. Ve bu gündelik hayata girmiştir. Yani dünyada en çok geri kanserin olduğu ülke Avustralya'dır. Bu yaşama girdi. Yani daha fazla neyi kabul edebiliriz? Neyi silmeye çekebiliriz? Avustralya'da bilmiyor. Ama hani benim verdiğim örnekteki gibi insan çok kolay bir sürü şeye, kötü ve karanlık şeye alıştırabiliyor. Kendisiyle bu çok ürkütücü bir şey. Evet yani Great Australian Bite dedikleri şeyin büyük bir maden açılması söz konusu tekrar bu Adani şirketin beraber. Ve Siemens şirketinin CEO'su da sempatim var. Daha doğrusu empati duyuyorum demiş çevre için ama sözleşmeyi iptal edecek halim yok diye konuşmuş. Yani çok Önümüzdeki birkaç yıl içinde ne göreceğiz? Modern toplumlar bu tarz bir dehşet filmine, terör filmine neredeyse korku filmine adapte olacaklar mı? Ve yani bilimin gerektirdiği hız ve cesarete bu en önümüzde olan en önemli sınav bu diye bitirmiş yazısını da bilmak kibar. Siz ne evet. diyorsunuz? Evet, evet, böyle ve e, şimdi demin verdiğiniz örneğe de dair bir şey söyleyeyim. Şimdi çok güzel haberler geliyor, değil mi? Yani işte duyuyoruz, işte Almanya'da bir şehir, elektrikli e, işte galiba Bergen şehri, bütün toplu taşımısını elektrikliye çevirmiştim, tava vesaire, işte e, Norveç'te arabaların yüzde yirmisi elektrikli olmuş. Ama öte yandan öyle bir iki yüzlük var diğer taraftan Norveç. Ee, çöpür çöpür mesela balinaları katleden çok az ülke kaldı galiba balina katleden için o bir tanesi işte yalnız e, balinaları katli, katletmekle kalmıyor tabi bir de petrol. üstelik petrol aramalarında çünkü dü evet. dünya yeni arama eriyen buzların evet. altında kuzey kutbundaki de filan e, yeni büyük özel girişimler de bulunuyor yani böyle Gidim, bir riyakent Evet. Ciddi bir bütçe kalem Norveç ekonomisine. Evet. evet. Belki Norveç'in en büyük, en zengin olmasının en temel sebebi bu. Evet. Veya benzer bir şey de Almanya, işte daha geçen birkaç sene önce değil mi? Volkswagen olayı çıktı, patladı. Ee, olay iki tane mühendisin başına patladı. Onlar atıldı, CEO'lar serbest dolaştılar hiçbirini hapse girdiğinde. Başka bir şey oldu. Bir milyar dolar i̇şte... tazminatlarını alarak üstelik. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> oldun, hangi şeklin bilirlerdi da. Evet, Öyle evet. bir şeyle, ee, yani bu, yani bu çok bu iki yüzlük mesela korkunç. Hani bunları, e, bunlar belki şimdi daha bilinir olmaya başladı, daha görünür olmaya başladı ama, yani e, ciddi belki kitlesel e, boykotlara ihtiyacımız var. Evet. Belki çok çok daha hani hızlı iletişimebileceğimiz, daha hızlı organize olabileceğimiz hareketlere ihtiyacımız var. Bilemiyorum, ben yani ben bu konuda çok da kafa yormuş birisi değilim. sizden yani çok daha fazla kafa yolluyorsunuz. Evet, en önemlisi evet. ama şey galiba bugün Sabahleyin haberini verdiğimiz şey yani Greta Thunberg ve 20 e, genç iklim aktivistinin çocuklarının da aralarında bulunduğu Davos'un 50. yılında Dünya Ekonomi Konferansı'nın 50. yıl dönümünde 3 günlük bir eylem yapıyor ve doğrudan doğruya bütün bu CEO'lara iş sahiplerine hisse senetliği sahiplerine, bankalara ve sigortacılara şu anda kesiyorsunuz yoksa e, biz hesabını soracağız diye bir girişimde bulunuyor olmaları. Çok etkileyici bir çarpıcı çok. mektup yazmış durumdalar. Onu da bugün internet sitesinde yayınlayacağız birazdan inşallah. Yani böyle çocuktan al haberi ve takipte kalın diyoruz. Evet yani Deniz'e Çünkü... de çok selam söylüyoruz evet, buradan. Teşekkür ederiz. Ee, Yayınlar. Muhtar bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet. Bu şekilde de bitiriyoruz. Ee, Özdeş ve canlı yaptık son şeyi canlı ses çıkmadı bu sıra. Evet efendim. Ee, bitiriyoruz bitirirken de ben Deniz Ömer Madra, Canta 11 ve Selahattin Çalak'tan oluşan ekiple e, beraberdiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Diyorsun. Günaydın. Günaydın. günaydın.